geleceğe bir de susanma konuştum be. Kızma canım bir soru daha soracağım. Kaç yıldır buradasın sen? Bu sene tam 16 yıl oluyor. Yapma be. 16 yıl yiyecek. Ne suç işledin sen? Sen salak mısın be? Ben gardiyanım kardeşim. Allah Allah adamın söylediği lafa bak ha. Benle mahkumu bir tutuyor. Kardeşim ben maaş alan bir adamım be. Ya. Ya. Salak mıdır nedir al bir tane daha. Hadi git lan. Vay be. Hadi. Ey Ulu Tanrım. İyi kötü bir maaş bağla, hapiste bile kendini özgür hissedebiliyor insan. <gülüyor> Buradasınız yine. Güzel. Hoş geldiniz. <gülüyor> Ama Allah kurtarsın. İftira attılar herhalde. İçerideyip iftira uğrayanlar bulunduğuna göre dışarıda ne çok iftiracı var değil mi? Vallahi bilmiyorum. İçerideyseniz mahkumsunuz, dışarıdaysanız müfteri. Aslında bir insanı bir yere kapatmak suçtur ama kapattığınız kişi bir suçluysa bu bir cezadır. Yani aslında her ceza biraz da suçtur ve her suç aynı zamanda ceza. İçeridekilerin bazılarının suçlu bazılarının suçsuz olduğuna şüphe yok ama bu dışarıdakiler için de geçerli. Yakalanmayan suçluya suçsuz denir. Yakayı ele verenin kendini mağdur hissetmesi de bundandır. Yani herkes çalıyor ben niye yakalanıyorum? Kader kurbanıymış da besbelli. Gerçek bir suçsuz yoktur içeride de dışarıda da. Rüşvet almadıysan hiç mi vermedin trafikte canım? Şşş. Zaman zaman böyle ruhsatın için para koyup... Şşşşş birader! Bir bunu... Ne yapıyorsun sen? E iyiyim sen ne yapıyorsun? At yarışı çalışıyorum! Neden bunun için? Atların çalışması gerekmez mi? <gülüyor> Ama seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yoksa ben hayvansever bir insanım ve senden de çok hoşlandım. He? <gülüyor> <gülüyor> Aa şey! Yani sen at falan dedin ya. Aslında pek de anladığım bir şey değil bazı hayvanların yarıştırılması ve bu arada insanların para ile ilgili bir şeyler yapması. Zira koşan at ama hiç haberi yok yarışının için yapıldığında. Böyle yaşayan insanlar da var aslında. Yani niçin yarıştığını bilmeden koşan. Ne diyorsun sen ya? Aslında çoğu zaman başladığım cümlenin nereye gireceğini ben de bilemiyorum. Konuşuyorum işte. Tanrı söyletiyor derler ya öylesine. Baba hasta mısın sen? Evet hastayım. Bunun ilgili resmi bir raporu bile var. Ana raporu mu var mı senin? Evet ve bir ara ailen bu raporu yetkililere ulaştırır diye düşünüyorum. Zira ben devletin gözünde suç işleyebilecek biri değilim. Ben deliyim ve hiçbir sistem delileri cezalandıramıyor. Allah Allah, peki baba niye attılar seni buraya, suçun ne senin? İşte ben de tam bunu anlatıyordum. Kime? İnsanlara. Hangi insanlara? Kardeşim işte şunlara. <gülüyor> Duvara. Orada duvar mı var? <gülüyor> Orada insanlar mı var? Yok mu? Allah Allah, çattık ha. Hapishanenin duvarı lan orası! Neresi burası? Adama bak ya duvara dönmüş car çar konuşuyor. Hasta mıdır nedir hey Allah'ım! Evet tekrar ediyorum resmi raporlu bir ruh hastasıyım. Devlet benim ruhumu istimlak etti. Neden? Bilmem yol geçecek herhalde. <gülüyor> Çabar ne takıldın oğlum! Gel gel, çok acayip bir adam getirmişler Merhaba. baba. Merhaba. Bu mu acayip? He? Bu acayip filan değil, alelade bir insan. Ben de kendimi öyle bulurum aslında. Allah'tan kanın beni beğendiğini söylediği sırada yoksul bir insandım yoksa benimle param için evlendiğini düşünürdüm. <gülüyor> Sen zekin misin şimdi? E, yok hayır çirkinim. Yani kendimi çirkin bulurdum o zamanlar diyorum. Ha. Aslında güzellik şekille ilgili soyut bir kavram. Zaten Tanrı bana dedi ki, içinizde en güzel benim, benim de bilinen bir şeklim yok, kafana takma bu meseleyi. <gülüyor> ne diyor lan bu? <gülüyor> Dedim ya baba, acayip diye. Allah! <gülüyor> <ya>. <gülüyor> baba suçun ne senin, niye attılar seni içeri? Bilmiyorum galiba benim suçum anlatmak. Evet, en bilinen deli çeşidiyim. Hani kendi kendine konuşana deli derler ya, ben oyum işte. Klasik bir modelim evet. Şu sıralar işim, Tanrı ile konuşup onun söylediklerini insanlar aktarmak. Beni Tanrı ile konuşurken gören insanlar. Yani o sırada beni görüp Tanrı'yı görmeyenler, benim kendi kendime konuştuğumu düşündüler. Evet, ben bazen kendimle de konuşurum. Yani akıllı olacağım diye kendimle ilişkimi mi keseyim? <gülüyor> Siz, kendinize küs müsünüz mesela? Ee... Kendi kendine konuşana deli diyorlar ama devamlı kendine kendilerinden bahsedenden meşhur oluyor. Doğru. Ama susamamakta bir problem tabii. Herkese tavsiye edilecek bir şey değil. Bilhassa söyleyecek sözü olmayana. Ama ben bir bardak suyu bile fondip yapamıyorum ya. Yarısına kadar içiyorum, duruyorum bir şey soruyorum. Mesela bu bardağın yarısı dolu mu yoksa boş mu diye soruyorum. Sırık konuşmak için aptalca bir soru biliyorum ama insanlar bayılıyor böyle sorulara. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Tabii ki yumurta tavuktan çıkar. Yumurtadan çıkan tavuk değil ki, civciv. Civciv civ bebek, tavuk koca adam. Hiç çıkar mı koca adam arasından? Doğru, çıkmaz arasından. He? Peki baba sence çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? Bak, ne Bakıyorum birader ha, sen ha bir İlk civaya her zaman çok de... başakatli olur. Mesela en son hortumla boğduğumda adrese takipi 25 dakika biraz zurduydu. Merhaba, <gülüyor> yin Merhaba yine yin Allah yin Allah. Sen toplam kaç mı kat var abi? Geçelim bu bahsi koçu Herkesin için hava yapacak insan değilim. Neyse senin lütfen nedir genç? Benim ilk abi. Ha mevzu neydi? Bir akrabamı vurdum. Ne diyorsun ya? Yaman ne sebebin olsa gerek? Yok abi düğünde vurdum. Kazayla. ...büyünde vurmuş kazayla, damadı vurmuştur blavuk. Yok abi damat benim, gelini vurdum. <gülüyor> ben de seni karşıma almış adam diye konuşuyorum ben. Cinayet işlemişsin, bir sebepin bile yok. Siktir lan! <gülüyor> şey, ben bu arkadaşlarla aynı yerde kalmayacağım inşallah. He? Daha önce hiç katil görmemiştim. Yani benim gördüklerim tutuklu değildi. Bunların hepsi yakalanmıyor değil mi? Allah Allah! Ya dur be Behzat abi, bir dur Allah aşkına bir dur ya, bir dur! Dur be <gülüyor> kardeşim, dur ya! Allah Allah! Her şeye kızıyorsun gidiyorsun ya! Merhaba efendim. Efendim mi? Allah Allah! Nezaketten atmışlar la bu içeri herhalde. <gülüyor> Yerinmişsin sen. Evet efendim. Efendim? Evet. Efe, bana efendim de sinir oluyorum ben ha. <gülüyor> Bak misafir de gelmiş onun huzurunda yeniden konuşacağız seninle. Ya abiciğim şimdi... ...abiyle altı aydır beraber yatıyoruz. Altı aydır ben gülüyorum ya. Neden? Ya şimdi ben banka soyguncusuyum. Adam banka sahibi. <gülüyor> Kurban oldun bizi burada buluşturdu gibi. <gülüyor> Çok güzel İki sene evvel abinin bir şubesinden seyrediler beni. Bak sonra tak alt verdiler. <gülüyor> Yalnız bir mevzu var anlaşamıyoruz. Başından beri anlaşamıyoruz. Bak tekrar sor, bak misafirinle soruyorum. Öyle fevri hareketlere gerek yok. Abiciğim bak anlayamadım mevzu şu. Ben şimdi soyguncuyum, soydum normal. Ya banka senin değil miydi abiciğim? Sen niye soydun? <gülüyor> <gülüyor> ya sen kendini niye soydun babacığım? Sonra seni kim yakaladı? Sen kendini mi ihbar ettin? Angut musun? O var? <gülüyor> Düşünsene babacığım. Kendi cebinden arka, tak tutuyorsun böyle karakola götürüyorsun. Sen kendi bankanı niye soydun bir? Nasıl soydun iki? Bu iki soruya cevap bu. Oh. Oh. Kardeşim sen ne kalın kafalı adamsın ya. Bak öyle kalın kafa bilen yok. Burada patron benim. Fuları sen takıyorsun ama patron benim ona göre. <gülüyor> Kaç aydır anlatıyorum. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu diye bir şey var. Ha başka bir şey bilmiyorsun zaten. Bankacılık düdükleme kurulu var. Başka bir şey Evet başka ne var? Benim bankamın yönetim kurulu var. Kredilerle alakalı talihsiz durumlar var. Allah Allah! Tıraşı bırak abicim. Rajonu biliyorsun. Sen şimdi elde silah kafada çorap bankaya girmedi mi kardeşim? <gülüyor> ya düşünsene kardeşim sen veznedersin. Sabah sabah patron giriyor içeri. Bu bir soygundur. <gülüyor> Yanında yenge. Yengenin çorap bunun kafada. Rezil <gülüyor> Bir de bu zengin takımı ya işi bilmez. File çorap takar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ya biz onu seksi olalım diye değil tanınmayalım diye takıyoruz. Ya olmuş <gülüyor> Sen bezne'den olsun dumura mısın kardeşim? Ya Behzat Bey hayırdır? Ben de sizden avans isteyecektim. <gülüyor> e dur şuradan iki kalem çekeyim, öyle vereyim ki parayı da vermeden <gülüyor> <adam> ya. Ne alakası <gülüyor> var şimdi bu işin yengeli çorapla falan? Peki ne yaptın? Kasayı mı patlattın? <gülüyor> Hangi kasayı? Ay yok senin kasayı. <gülüyor> Yahu ben kendi kasamı niye patlattım? Allah delir edecek adam beni ya. Ben de onu soruyorum ya be adam. Bankayı ben soymadım be kardeşim Allah Allah. Ben anlamam abiciğim. İnsan sahibi olduğu bankayı soymaz. Soyuyorsa sahibi değildir. Evin <gülüyor> abi. Hırsız bir şey çalmak için kendi evine girer mi? Hanıma yakalanacak salak ya. <gülüyor> Mesut abi. <gülüyor> Bunlar hep öyle mi? Altı aydın <gülüyor> öyle ama bakma seviyorlar birbirlerini. E ikisi de bankacı tabii. <gülüyor> tabii. <gülüyor> <Eyvallah>. Baba efendim. <gülüyor> Adın ne senin? Hilmi. Hilmi Duran. Yani böylece Duran. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır bu isim soyadı. Birlikteliğini Tanrı'nın bir buyruğu gibi kabul ettim. Hani Tanrı bazılarına yürü kulum der ya, bana da dur demişti. Hatta Tanrı'ya bu konuyla ilgili bir şaka bile yaptım ilk konuştuğumuza. Dedim ki, Tanrım tam da pozisyonlu uygun isimden getiriyorsun insanlara. Hilmi Duran. Hoşlanmıştı kendisi bu şakamdan. Peki ne iş yapıyordun abi sen? Dururken yani. On <gülüyor> yaşından itibaren bir sürü işte çalıştım ama hep gerçekte iş olmayan işlerde. Mevsimlik, işçi statüsünde memurluk, geçici memur statüsünde işçilik, bir fabrikada gece bekçiliği, bir gece kulübünde gündüz bekçiliği, Gerisi danışma hizmetleri. İşe yeri yer insanın pek aranmadığı saatlerde geçti genelde mesai saatlerinde ama çok çalıştığım hep biriktirdim. Her biriktirdiğim meblağa da ayrı bir düş iliştirdim. Yapma! Nerede seni be kardeşim ya! Şşşşş! Ne, ne oldu be? Saygı duruşunu mu tediricem? Değil mi abim hikayesini anlatıyor bize. Dinle! Ver kardeşim. Peki Behzat abi akreditif nedir? Şimdi İsmail'cim iştirakçüler mevduatlarını bize getiriyorlar Abi iştirakçı getirsin de yani biraz şey şimdi yavaş şey yaparsan İstirakçı kimdir yani? İstirakçı bankaya para yatıran kişiler. Para yatıran kişiler anladım. İstirakçı bunlar. Mevduat nedir abi? Moody'lerin yatırdıkları paralar. Sen anlaşmak istemiyorsun değil mi abi? <gülüyor> Moody. Bak şimdi başıma da Moody çıktı şimdi. Ben şimdi Moody nedir diye soracağım ona da kızacak bak şimdi. Ama sen Moody deyince valla benim gözümde mut çalan birisi çaldır. <gülüyor> Mutçalan mı? Ne alakası var şimdi bunu bunun? Nasıl ya uzun büyüğü yok mu? Nedir uzun büyüğü? Mutlu Bro, abi ya. Bravo! <gülüyor> Kardeşim bunda ne alakası var? Al bak kızsın abi devamla kızıyım. Yok canım niye kızıyım? E devamlı bağırıyorsun. Bağırmıyorum. Abi niye gerginsin sen? Gergin değilim İsmail! Behzet abi, bu hortumu tam nereye takıyorsun <gülüyor> İsmail! Filmi abi. Efendim. Nerede oturuyordun abi sen? Yeni şehir derler ama inanma. Aslında yeni dediği şehirde. <gülüyor> hani ortalama üç katlı apartmanlar topluluğuna işçi blokları derler ya He. öyle işte. İstanbul'un bir türlü İstanbul olamayan uzak bir mahallesi bizim Yenişehir. Hatta biz yur dedindikten epey sonra bir viyadük koydular. Bizim gökyüzü bildiğimiz yerine mahallenin gökyüzümüzden arabalar geçmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Seslerini Yok Araba yok Yok İnsanlar da Biz sevdik otobanımızı da. Hatta kenarında her pazar pikniğe bile gittik. Memlekette su kenarına pikniğe gitmekten tek farkı biraz daha gürültülü olmasıydı. Bu otoban da su gibi bir şey. O aksın sen seyret. Aktıkça akıyor müvar. İşte siz o otobanda giderken bazı mahalleler görürsünüz. Çatısız evler yer. Binaların üstünde filizler. Hep seneye üstüne kat çıkarız umuduyla yaşanan, belediyede kaydı olmayan şüpheli hayatlar. İşte onlardan biriydi duran ailesinin hayatı. Dursun. He? Dursun kızım nerede kaldın? Geldim, Aa! geldim, geldim. Hadi Ay, çağır şu oğlanı, hadi bekliyoruz burada. Hadi Ramazan, hadi çocuğum. E, nerede bu anne? İşimi küçük bıraktım. Hadi evladım, neredesin? Allah Allah. Her şey hazır. Hadi bakalım. Eee nerede bu? Şarkanın ismi güzel ama seven aldatır güzel. Seven kıskanır babaanne şunun adını öğren bari ya. E, yeri gelince de kıskanır oğlum. Ben erkeklerden bahsediyorum. Ha. Erkeğin kıskanmayana rastlanmam aldatmayanını görmedim. Ha. Ama bak doğruya doğru dedeniz beni hiç aldatmadı. Nasıl? Başka kadınlarla yastığını benden gizlemezdi rahmet. <gülüyor> Aldatmamış mı oluyor şimdi? Yok ama bir kere aldatmış oluyor, erkekler genelde hem aldatıp hem yalan söylerdi. Yahu Kamile nerede bu? Mesaj çektim abi, ee? Şükran acele gel erkek arkadaşın sana bir sürpriz tertip etti diye açık açık yazdım. Aa. Aa. Evet. <gülüyor> o da cevaben kapıyı çeldi. Çocuklar bu söylemeyin lan! Emrullah efendi. Hayırlı akşamlar. <gülüyor> ama Bu sefer çok kısa konuşacağım. Ay iyi olur ha. Biz sizi de kirayı yatırma günü. En son ayın üçü diye konuştuyduk ya. Evet. Ha? Ben ciddiydim, ama hiçbir zaman ay ondan önce yatırılmıyor ve son ay hiç yatırılmadı. Yatırmadınız mı, dursun Ne bileyim, her ay mı yatıyordu bu, ne oluyordu? <gülüyor> Siz bu ay bedava oturur zannediyorsanız, sizi temin ederim, böyle bir düşünce benim aklımdan bile geçmedi hattı zaten. Efendim, sen haberlere çıktıktan sonra çok bozuldu biliyor musun? O az sonralar bozdu seni. <gülüyor> Tabii canım havaya girdi bu. E, mahalledeki oh. dört apartmanın hem sahibi hem kapıcısı olmak kolay <gülüyor> değil. <gülüyor> Ama haberde de belirttiğim gibi çalıştım kazandım. <gülüyor> kazandım diye çalışmaktan vazgeçmedim. <gülüyor> Çalışmaya ve kazanmaya devam ediyorum. Ay hiç yalan söyleme televizyonda bu kadar güzel anlatmadın. Abuk sumuk konuştu adam da anlamadı ne dedi. <gülüyor> ne de olsa orada heyecanlanmıyor insan. E, Anam bu sefer geldi o herhalde. Sefer geldi. herhalde. Sefer, ay, durun oğlum diye heyecanlık yapamıyor ama. Nerede kaldın kız? Aa. Ekmek alacağım diye çıktım ki hamle, ne oldu? Gel gel sürpriz var. Gel güzel kızım gel otur gel. Abi plörtün geldi. <gülüyor> Dursun abla vakitsiz gelmedim inşallah. Şey yok kızım yok. Makitsiz gelen sen değilsin baksana şunu. Ramazan abim bize son bestesini okuyacak. Seven kıskanır. Kimi düşünüp bestelediyser. <gülüyor> Pardon. Kız. Hoş geldin Şükran. Hoş bulduk Ramazan. Ben içerideyim. <gülüyor> Şarkının kime besteler diye besmeğini canım attı zaten. Hoş geldin Şükran. Hoş bulduk Ramazan. Bunlar çok açık ifadeler. veriyor. Emrullah Efendi konuşuyorsun ama sabah getirdiğin süt bozuk çıktı. Hmm. Benden süt istendiği vakit gidip bakkaldan alıyorum Şıkran Hanım. İna bizzat kendim sağa mi Ya. Yeah. Ay Emrullah Bey politikaya atılmayı düşündünüz mü siz hiç? He. Ay çünkü politikaya atılmak için bir insanda olmaması gereken her şey sende yok. <gülüyor> <gülüyor> Anlayamadım. <gülüyor> Emrullah abi müsaade edersen programıma başlayacağım. Hadi çocuğum başlayacağım. Hadi başlayayım abi. Ne Sen olur sabah kadar otururum. Ya. Seven kıskanır <gülüyor> Yüreğin dikeni Kim olsa kıskanır Kıskanır düzeni Gel benim belalım o nam. gel benim yaralım o rantrinitatim gel benim şadalım o nam. gel benim canlarım o es gel benim felaketim o turanenam Gel benim... ...fele gideyim oğlum... Anne! Şükran ağlıyor. Ağlamam aralım, ağlama sevdalım. <gülüyor> Sevdik ve icap ederse öderiz bedelini. Bir gün... Kör bir kurşunla vursalar bile bedenini Kurşundan bile kıskanmaya devam ederim seni Çünkü seven kıskanır Çünkü seven kıskanır Arada şiir var çaktınız mı? Gel benim sevdalım ol Gel benim fenaketim ol Gel benim, <gülüyor> <fredimu. gülüyor> Ay şarkı beni de ağlattı valla. Haa değil mi? Bunun klibini mutlaka yeşillik bir yerde çekmek lazım. Bence de, bence de. Merhaba millet, Bencim. merhaba Ramazan. Aldım oğlum, aldım koçum randevuyu aldım. Ne diyorsun, ne randevusu? Öz aylar plaktan randevu aldım, çak bakayım. Yeni bir firma, Ama Tam atılım yapmak istiyorlar. Gidiyoruz, memomuzu diriletiyoruz. Önce bir demo yapmak lazım tabii. İsmet tabii? randevuya ne zaman gidiyoruz? Onu sonra konuşacağız oğlum. <gülüyor> Tamamdır. Baksız. Ne oldu? Çişim geldi. Ne? Heyecandan çişim geldi. Allah kahretmesin. Çocukluğumdan... Duydun mu Emrullah abi? Gelmiş buraya mi? hava yapıyorsun ama... Öz Yıldıraylar plaklar, randevu hazır. Ne haber? Neyse neyse. Ben buraya şarkı dinlemeye gelmedim. Bu kira düzeyksizliği böyle devam ederse evimde oturamazsınız o kadar. Emrullah Efendi. Sen bu sefer kısa konuşacağım diye girmedin miydi içeri? Evet. E ne oldu? Uzadı mı? İyi dedi. Eğlence programınızın bitmesini bekliyorduk. Ersin. <gülüyor> Şuna bak abi başıma. Bir şarkıcının eksikti. Hadi git bize bakkaldan iki ekmek bir de yoğurt al bakayım. Para verik alayım. E söyle yazsın. Bakkal da benim bir bursuk yazmam. E, Allah değil. gideceğim mi sebebim attım. Tamam bakarım. Ben de gideyim abla. Evden beri hangilerle? Gelelim gene. Tabii. Hadi akşam. Tabii kızım. A şükran. Efendim abla. Babana nefretlerimizi ilet çocuğu. <gülüyor> İletirim abla. Hala dövüyor mu seni? Bir haftadır bir şey yok. Cık, cık. Neyse. Seni Ramazan'a aldığımız zaman bitecek bu Bu haftalık sevinçler senelik olacak inşallah. İnşallah. <gülüyor> de bir kere dövecek diyorsun yani. <gülüyor> ya asırlık diyelim o zaman. Bir asır evli kalacaklar diyorsun yani. <gülüyor> Anne uzatacağım diyorsun yani. <gülüyor> Hayır bırakmayan sana. Anne mahcup oluyor Şükran böyle sohbetlerde. <gülüyor> Unutmayın medyatik bir seviyeli bir ilişki <gülüyor> bu. Ben seni yolcu edeyim Şükran. Olur. İyi akşamlar. Güle güle, güle, güle kızım. Annene selam Hayır, söyle. Bileyim, selam. Güle, <gülüyor> güle güle. Yitik sevdam. Gidik sevdam görüşürüz Yaptın mı? sevdam Bak hemen böyle bir beste yapmam lazım Gittik sevdam Gidecek aşkım. Gidik aşkım Gidik aşkım mı? Gidik ne demek? <gülüyor> gidik güdük tut Gidik tabi tam oturmadı oraya. ya. <gülüyor> Bidik aşkım süpersin anne. Magazin programı başladı ben o zaman. Hadi, hadi vallahi hepimiz çok oyalandık. Herkes işinin başına hadi bakalım. Anne. Ha. Şarj aletim nerede bulamıyorum. Ha. Allah'tan pille çalışmıyorsun çocuğum. <gülüyor> Ay anne. bir kamile git içeri bakmayayım ben ayolum. Anne sen ne yapıyorsun yine Allah aşkına? He. O ne? Bak gel buraya gel. Gördüm, çok güzel bir su ısıtıcısı yaptım topraklı. Evet bunu böyle bir kova içine daldırıyorsun iki dakikada sıcak suyun hazır. Manyo yaparken çıkarıyorsun abi İsmet Bey ooo. <gülüyor> <gülüyor> ya anne devamlı çarpılıyorsun bir türlü vazgeçmiyorsun yani hayret bir şeysin. Sıcak sıcak manyo yaparken öyle demiyorsunuz ama beyefendi. <gülüyor> Yalnız alet güzel de çok elektrik yakar bu. Onun için şu elektrik saatini durdurmamız lazım. Yeni bir şey duydum garantili. Neymiş o garantili? Gel buraya gel Neriman teyzemden öğrendim. Geçen ay beş milyon gelmiş elektrik faturası. Beş milyon mu? Vallahi billah. İngir diyorum bu tuttum, biraz tuttum tuttum tuttum tuttum tuttum bana bak hadi dikkatli bak şimdi anlatıyorum dinleyin beni Bu ne bu hamur hamur bu ne bu çuvaldız evet. şimdi bu hamura bulanmış çuvaldızı saatin içine yerleştirdiği zaman saat duruyormuş Dur dönüyorum dur hamur mu ya anne bak, sen canım... ne anlarsın elektrikler <gülüyor> karışma sandalye tut devrileceğim şimdi efenize Tamam canım tuttum bunu böyle güzel poğaça gibi yapıyormuşum buraya ne gibi yapıştırım <gülüyor> poğaça gibi Heh. Oldu vallahi durdu saat. Ciddi mi ya, be! hamur işi tak diye. <gülüyor> <gülüyor> hamur ha? ha. ha. az geldi galiba. <gülüyor> Yoğurt da koy anne. <gülüyor> ee, o zaman çuval ucuna yalatıcı bir şey bağlamak lazım. Yalnız hamurla ne olmuyor demek ki? Tabii. Kısa devre yaptığına göre onu biraz uzatmak lazım. Ya abla ne uzatma. Dur. Bu gelmedi sakız sakız. Hamur cıvık ya tutmadı, ya şimdi bak. bu sakızın şekeriyle tıttı yapacak oraya Sen gör bak, gör bak, benim işime. Şabalaklı riman yapıyor, ben niye yapamıyorum? Sen şu mevzuyu sıkıştırma kim araya. Anneciğim bırak şimdi bunları bak, bizim kaseti dinletmek için bir demo yapmamız lazım. Yapmayın öyle saçma sapan şeyler, başınıza bir iş gelir. Ya anne ne diyorsun ya? Ay oğlum, ne ki bu deno? Deneme kaseti deme. Bak evet. bunun için bize biraz para lazım. Hı. Şu mevzuyu diyorum babama açsan. Tamam. Sen bağlarsın beni. Tamam bir. tamam söylerim iyi. Oldu baba çocuklar durdu dur, saat. Dur, dur, dur. Vallahi billahi durdu. Gerçi <gülüyor> hamur biraz yanıyor galiba bir tuhaf koktu. Pişiyor ha? pişiyor kabardı. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Şey, şey. Merhaba baba. Merhaba abi. Ne kokuyor böyle ya? Baba annem garantili bir abi, şey, şey bu. Kurabiye yaptım değil mi? Sakızdı sen seviyorsun ya kuf puf onlardan. Hayır iyi. Hayrola ne işim var senin bu saatte evde? Bu saatte giriş yapsaksa ben çıkayım istersen. <gülüyor> e, ha Sen ne kişneyip duruyorsun orada? Bir şey konuşa, çık ama kendine dışarı. E, biz de gidiyorduk zaten. Hadi. Anne mevzuyu unutma. Tamam, Hoşçakal baba. Ramazan ne düşünüyorum biliyor musun? Ne abi? Senin ismini değiştirme biz lazım oğlum. Nasıl yani? Tunç Demir. Nasıl isim? Yerden kalkmıyor vallahi. Tunç Demir. İyi <gülüyor> <gülüyor> e, Hilmi ne oldu? Ha yok bu şey. Kovuldum. Kovuldum ben yok bir şey. Çok. Anne! Anladım, anladım. Selam baba. Merhaba güzel kızım. Anne! Oldun, bir, bir dakika bakar mısın? Bu Konuşturmayacak İş, beni. Konuşturmaz. Bitmez bir dakikaları, on dakikaları. Dur geliyorum ne var? Anne! E, Sermet'le sinemaya gideceğiz. Biraz para alabilir miyim? Kızım sen bu çocuğun fabrikası var zengin demiyor muydun? Sana para mı ödetiyor bir de? Hayır be anne! Ya bazen arkadaş grubunda hadi alman hesabı yapalım diyen salaklar çıkıyor. <gülüyor> Mahcup olmayayım yanımda bulunsun diyerekten. Çocukla baş başa de yemeğinizi Almanlar niye geliyor? Anne <gülüyor> ya! <gülüyor> <gülüyor> Ay yapıyorum bazen, vallahi yapıyorum. Anne, evet beni Almanlar rezil etmeyeceksin değil mi? Ne? Üç buçuk milyon. Hayır efendim üç yedi yüz elli. Çin usulü yaparsınız, her şey ortada, hadi! <gülüyor> Zengin damat bulduk diye seviniyorduk, o da Alman çıktı. Merak etme anne, Sermet'in bana evlilik teklif etmesi an meselesi. Allah. Geçen gün bana nasıl bir evde oturmak istediğini sordu. Evet, ben de havuzlu dedim. Oh. O da cevaben, ben de senin bikini giymeni isterim dedi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> İyi de bizim maksadımız gelinlik. <gülüyor> Havuza gelinlikle de girecek değilim herhalde anne. Ay nasıl düşünemedim ben bunu? Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Yok anne hemen çıkıyorum. <gülüyor> hadi kız. Hadi kız. Üff. Yedi deliler. Sekiz oturaklılar. Evet. Onca sıra size geldi Hilmi Bey. Da alalım da bir daha da kalkmayalım. Buyurun. Neye buyurun? Anlatacaksın herhalde Hilmi. Haa. Eh, buyurun diye bayıldım. Anlatacak benim. fazla bir şey yok aslında canım. Uzun zamandır birkaç kişinin işten çıkarılacağı biliniyordu zaten. Söylüyordun geçen gün. Eh. İşte evet. öğle yemeğinden hemen sonra Sekreter Nalan Hanım bizim oraya geldi. Dur o Nalan. Müdürlen finger karı değil mi o? Evet o. Değirmen taşı Nalan. Aa, e. Biz odada iki kişiyiz. Naci ile ben. Karısı cüce olan Naci. <Gülüyor> evet o. Evet. Naci bana bakıyor. Ben Naci'ye bakıyorum. Acaba bu sefer hangimiz? Hangimiz? Ben kesin Naci'dir diye düşündüm. Hı. Yani öyle olsun diye dua ettim daha doğrusu. Evet. Ama bir baktım Naci de mırıl mırıl bir şeyler diyor kendi kendine. Anlaşılan Tanrı onun dilekçesini kabul etti. Maalesef. Tabii. Bizim hangi dilekçemizi ciddiye aldık? <gülüyor> evet. Neyse Nalan ikimizin gözlerinin içine uzun uzun baktı. Ha. O anın tadını çıkarmak istiyor gibi. Hani piyango da büyük ikramiye açıklayacak ya. Bu Kim? <gülüyor> Beni seçti o Ruspu. Bak. Hilmi Bey müdür iş arıyor dedi. Müdür odasına uğramadım bile. Eşyalarımı topladım Naci'ye sarıldım çıktım. Dur çok merak ettim, Naci sana sarılınca ağladım. Aman efendim ne gezer, Yalanla şöyle bir boynu neydi ama gözlerinişi içi gülüyordu. Tahmin etmiştim, o alçağı da mı zaten? Hı. Boşuna dememişler, cüceyle yatan nasıl kalkar diye. İlk <gülüyor> defa duyuyorum ben. Seni duydurdum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Sadece bir deniz kenarında. Bak demiyorum hemen dibinde. Denize bakan <gülüyor> bir pencere olsun yeter. Genç kızlığımdan beri böyle bir yasık ev için dua eder durur. Ne zaman bir dilek tut deseler. Ne zaman bir yıldız kaysa ben hep aynı şeyi dilerim. Ama da artık yok. Ya bir dilekçeyi aldım. Ya ne bileyim yara işleme koyacağım falan. Ya hiçbir işaret yok. Peki kışlık evi niye ön almıyorsun bizim kışlığımız da yok. Ama ne bileyim yazlık daha ucuz olur diye dedim bir süre sonra çocuklar falan evlenir gider kışın da otururuz. <gülüyor> seni. Bodrum'da bembeyaz bir... <gülüyor> Peki bahçesine bir şeyler ekmişiz. <gülüyor> evet be. Ama yok. Yok. Benim çaput bağladığım ağaçlar bile yeşermiyor bir daha. <gülüyor> Yazlık niyetine bağlıyorum, huuuup bir bakıyorum hamileyim. <gülüyor> Arkadaşı karışıyor mu ne oluyor orada o çaput. <gülüyor> Ondan sonra bir de kürtaj parası bulacağım diye uğraş. Şey yoksa dursun ama. Aman be 40 yılda bir kürtaj oldun. Mesela kalk, kalk kalk kalk. Dursun lanet olsun o getiriyor. Yani Hilmi neticede yine kovuldun. Hiç kendi kendine konuştun. Yapı karıştırma bana. Hiç duyuyorum ben burada. Ben de aynen böyle düşündüm. Yani Hilmi neticede yine kovuldun. Hiç defa karıştırma bana. Ee ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum efendim. İyi otur böyle o zaman. Ne oldu parasını ödemedik mi yoksa? Yok kesin hamuru az geldi bunun. <gülüyor> söylüyorum bir de yoğurt koy moğurt koy diyor. Ne hamuru ya? Sigorta attık mi sigorta karışma bilmediği ah, Dursun ne zaman bu geçeceksin elektrik çalmaktan? İhtiyacımız kalmadığı zaman beyefendi. Bayılıyorum ben sanki bunun tepesinde. Kömür olup kalacağım göreceksiniz bir gün. Neyse neyse Dursuncuğum az önce verdiğim kötü haberdi. İyi habere gelince. Neymiş o? Borsada muhteşem bir gündü. Aman neyse bari. Yok yok neyse bariden çok daha fazla bir artış oldu. Allah Allah. Evet işte onun gibi bir şey. İyi de yine de kovulduğun için sevinecek değilim. Ben de kovulduğum gün para kazandığımıza seviniyorum. Genelde hep tersi olurdu biliyorsun. Evet. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak göreceksin. Elman. Ya yine de korkuyorum Borsa bu belli mi olur sonra kalmayalım ortada? Kalmayız hayatım niye kalacakmışız ortada? Adnan Bey bu konuda süper bir insan. Hmm. Ben hiçbir şeye karışmıyorum o yönlendiriyor parayı. Evet. Şu kağıt anır diyor tak bakıyorsun o kağıt yer kazanıyor. Ya adam sihirbaz gibi bir şey. Peki Elmi evet. <gülüyor> ne zamana kadar tutucuz parayı orada? Kafamda bir rakam var az kaldı. <gülüyor> Hayır yani az kaldıdan kasıt. Neredeyse vardık. Neredeyse vardık. Neyse şöyle sorayım bakayım. Şimdi sen İstanbul'a başka bir şehirden gelirken tam nerede neredeyse vardık diyorsun. Söyle bakayım nerede? Ya hayatım biliyorum Hı? o para bizim her söyle şeyimiz. hesap ediyorum söyle bakayım diyorum nerede diyorum Ama ben? kafamdaki rakamla ancak açılabiliyor o lokanta. Lokanta mı açıyoruz şimdi de. Evet. Duran ev yemekleri. Nasıl yani? Kalanlar mı? <gülüyor> Nasıl duran. Yok ya harbiden tencerede. Annemle sen pişiriyorsunuz yemekleri. Camile ile Ramazan serviste ben de kasadayım. Çok güzel. Herkes vitrinde ben mutfakta sürünüyorum. Sondrella mutfakta tabii. Hayır, hayatım elemanlar var. Ayla. Ya içme şu sigarayı Ay iş. Elemanlar var onlar pişiriyorlar sen denetliyorsun bir yerden sonra. Ay, Mesela yani. bakıyorsun diyorsun ki ya çocuklar cacın üstüne niye dereotu koymadınız diyorsun. Efendim evet. kurumun yanına taze soğan gönderin diyorsun. Olmaz. Ya ya. Ya turşu yakışır onun yanına hemen ya ya çocuk. Heh işte sen şef olacak insansın hayatım. Hi. Hem yazbaşı Bodrum'da yazlığına gidecek bir hanfendinin devamlı mutfakta işi ne? Nasıl yani? O kafamdaki rakamın içinde hafiften bir devrem bütçesi de var. Ha? Senin için araştırdım o yazlık işini, olmuş mu de Değil mi diyorsun? Bu sefer olacak dursun. İnan bana hissediyorum, bu sefer sıra bizde. Ay, <gülüyor> hadi Allah'ım inşallah. Bak Allah'ım sana yalvarıyorum. Bu bizim son dilekçemiz. Lütfen ama lütfen şunu işleme koy. Hayır, ay, hayır. Ay, ay. Lütfen yani. tam namazın sonunda Sen. elektrikler gitti. Karanlıkta bir sağa bir sola selam verdim. İnşallah denk getirmişim. <gülüyor> Allah kabul etsin artık ha. Eder annelerin Aa, en güzeli, eder, <gülüyor> eder, eder. <gülüyor> yavrum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Mis gibi çorbalar, parmak parmak sarmalar. Tatlısı tuzulu su evet. ah, Tatlısı tuzulu. bu niye evde böyle vakitsiz? vakitsiz ama sebepsiz değil anne ne olmuş kovulmuş <gülüyor> ah yine sus ya ee niçin neşeli peki delirmiş mi <gülüyor> Borsadaki para artmış ona sevindik biraz <gülüyor> ya da teselli etti kendimizi bilmiyorum artık <gülüyor> ne kadar artmış <gülüyor> çok iyiydi ha, nedir yani son durum <gülüyor> Hilmi'nin kafasındaki rakama varmadan bir önceki duraktayız annem <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani yani Gebze işte! <gülüyor> <gülüyor> Neyse canım, benim burmalara sattığımıza değsin de. Burmalardan bahsetmesen hatırım kalırdı Muzaffer Hanım. Nasıl? İşine gelmeyin de duymaz. <gülüyor> Neymiş efendim işime gelmeyen? Bu işine geldi demek ya. <gülüyor> Onlar benim son burmalarımdı efendim. <gülüyor> biliyorum annem biliyorum, takılıyorum öyle. Aşk olsun dursun bak şimdi. Nereye gidiyorsun? Ben? Öbür kanaldaki magazin başlayacak. <gülüyor> hani, hani hep aynı şeyi veriyorlar, ne anlıyorsun bu kadar? Ne yapayım kızım? İki namaz arası iyileşiyorum işte. <gülüyor> küsme, küsme gel buraya gel şaka yapıyorum. Allah'ım, Allah'ım hiç durmadı, bugün hiç durmadı. bugün. Ay. Merhabalar olsun efendim, merhabalar. merhabalar. Hoş geldiniz Ablam Bey, buyurun, buyurun. Ay ne biraz... kokuyor böyle ya? Çörek filan mı pişirdiniz? Ne kokuyor böyle? Ah, pişirmedim de bu gidişte pişireceğim galiba. Aman ne güzel. Nasıl bakalım? Evet iyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Nedir böyle sizi duble iyi yapan? İyiz bir, i̇yiyiz, bir easy key. Hadi bakayım. Şimdi anladın mı? Hilmi borsa işini çıtlattı da biraz. Çıtlattı mı? Evet az söylemiş demek ya. Çok normal çünkü borsadaki asıl patlama akşam üstü oldu. O saate kadar zaten ikiye katlanmış olan endeks evet. son yarım saate ne yaptı efendim? Ne yaptı efendim? Bir kere daha katladı. Allah <Gülüyor> Çok affedersiniz. Biçimsiz bir hareket oldu. <gülüyor> Genelde de oturtamam vallahi size denk geldi. Çok özür diliyorum. <gülüyor> Genelde böyle tam merkezi denk gelmez. Böyle yanına kayar gider. Bir bayanın yanında denk gelmesi çok ayıp oldu. Vallahi. Nasıl oturtabildi? Vallahi inanamıyorum. Şak diye böyle. Ben bu elini niye düzeltemiyorum acaba? Düzelsen bu seviyesiz konuyu kapatacağım. De. <gülüyor> Tabii borsada böyle bir ani yükseliş olacağı biz hemen kağıtları sessize aldık. Ee, ne yapıyorum lan ben? Sessize almayı anlayamadım adam Bey, o Ya o bir borsacı tabiridir de işte şey oldum Hareket ben. Herkettim Aman efendim, ya. aman kimler Ay. gelmiş, kimler Asıl gelmiş, içeriden kimler gelmiş ya? ya. Hmm. Ah, hoş geldiniz Adnan Bey, hoş geldiniz. Zaferimiz kutlu olsun <gülüyor> Ben kardeşim. onun gerçek mimarası sesini sizi kutlamak e lazım. Sana. Sağ olun, var olun, her şey sizin. Elimi bırak. bırak. Ama ben inanıyorum ki yükseklere... Elimi bırak! Ay, pardon efendim, çok Al köşe, elimi sallıyor, manyak mıdır? Ehe canlandı Abla Bey, ben müjdeyi veriyorum Adnan Bey. Vergisi, al bakalım. Borsa son yarım saatte bir daha katlamış. Ne yapıyorsun hayatım? Hem ben kağıtları sessize almışlar onlar. Ne yapıyorsun hayatım? Böyle almışım bir yapıyorsun ya. ne ya ya abi? Borsacı dedi abi. Duranlar. De duranlar. Emrullah. Geldik atlatmayın. Getir bakalım şunu. Getir, getir, getir. lan, yavaş. Yavaş mı? Nece konuşuyorsun? Sığır, Yavaş ne diyor? Ya? <gülüyor> Öbürü de anlıyor, ben ona yanıyorum ya. <gülüyor> çık, çık, çık. Yalnız acele etme, Yavaş yavaş. <gülüyor> Bu nedir Adnan Bey? Bu sizin yeni bulaşık makinenizdir Duranlar. Aa. İnsan evladının en son yaptığı makine. Geçen hafta çarşamba günü Japonlar yaptı bu hafta sizin evde. <gülüyor> Daha pek çok Japon'un bu makineden haberi yok biliyor musunuz? <gülüyor> Biz kimseye bir şey söylemeyiz bizden laf çıkmaz. <gülüyor> Yalnız televizyona bazen reklamı çıkıyor belki görmüşsünüzdür bir Japon bayan geliyor küçük adamlarla geliyor... <gülüyor> ...örtüyü kaldırıyor ve makineyi görü görmez gözleri kaybediyor. Allah! Kör mü oluyor? Hayır hayır, çekik gözlü olduğu için çok güldüğü vakit bir oluyor. <gülüyor> Artık böyle olunca böyle kayboluyor. Ya zaten ama biz böyle bir sipariş vermedik. Biliyorum biliyorum, vermediniz. Dükkana iki tane gelmişti. Bir tanesini size getirdim, diğeri kendime aldım. Niçin yaptım bunu? Çünkü sizinle aynı makineyi kullanmak benim için bir onardır. Ama Adnan bir o şeref bize ait efendim. Esafra. Hiç kimse sizinkilerden daha temiz bulaşıkları sizden daha fazla hak etmiyor. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> evet. Çok güzeldi Adnan Bey. Biz şu ara bunun taksitlerini ödemekte zorlanırız. Hay hay şu hay hay ara... hay hay hay. Hiç endişelenmenize gerek yok. Öyle vaadler yaptım ki şaşıracaksınız. Ne zaman şaşıracaksınız? Duyduğunuz zaman. Ne zaman duyacaksınız? Şimdi. Yaklaşın. Hay, <gülüyor> <gülüyor> yaklaşın. Yak Böyle yapıyor. Yaklaşın. Size özel vaade yaptım. Kimse duymayacak. Tabii. tabii kimse. Kimse duymayacak. Tabii. 24 ay vade. Ne bakıyorsun ya? Ölme şeyim ölme vadesine bakıyorsun ya. <gülüyor> Doğru, uzun demek istiyor. Uzun, uzun bir dönemde, küçük küçük ödersiniz. Ne olacak ya? Ayrıca, sürprizlerimiz bunda da kalıyor Emrullah! <gülüyor> Kendimi de Onu da getirin, yuvaş yuvaş getir Sıvırcım, yuvaş yuvaş. Tabii bu ne şimdi? Bu da sizin da... yeni çamaşır makinenizdir duranlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sadece şu kadarı söyleyeceğim birbirine, uzun uzun makinayı anlatacak değilim vaktim yok. Sadece şu kadarı söyleyeceğim. Şu gördüğün makinenin beş yıl garantisi var. İnanabiliyor musun? 5 yıl garantisi var. Kimin 5 yıl garantisi var ya? Senin var mı yok? Senin var mı yok? Benim var mı yok? Bunun var. Yani 5 yıl sonra servise gidiyorsun Hilmiciğim. Orası 2 sene evvel otogar olmuş. Senin hala garantin var. İyi ve kardeşim. Allah ihsan seni Ya bazen öyle şakalar yapıyorum, kendim şaşırıyorum ya. Nereden buluyorsun bu lafları? Adancı Bey, Kerime soruyorum. Ne bileyim ben Adilacığım diye kelime cevabı veriyorum. <gülüyor> şey güzel bak ne güzel. Ya, Adnan Bey çok sağ olun ama biliyorsunuz ki lokanta bizim için hepsinden çok daha önemli. Biz bunları alırsak lokanta... Ya senin hedefin nedir? Heh! Senin hedefinir! Senin hayattaki hedefin <gülüyor> nedir? Nedir? Söyleyeceksen yapıştık duvara hadi söyleyeceksen söyle. Gidemiyorum artık ben. Sinirlendirme adam. Özneyi başa al benim hedefim diye başla güzel cümle kur. Hadi. Benim hedefim. Hedefimiz, hedefimiz ya da hedefimiz. Hedefim... Evet, nedir onu söyleyelim, nedir o? Lokantamız, lokantamız, Lolo. Lolo mu? <gülüyor> Yazıklar olsun Hilmi, bize de mi Lolo? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne Lolo'su ya bu? Ben, o bu şey... ne biçim laf ya, ne Lolo nedir ya? <gülüyor> Artık argoda bu Lolo tabiri kullanılıyor mu? Ben iknafı duyuyorum, Lolo nedir ya? 78'den beri iknafı duyuyorum, Lolo nedir ya? Ayıp, taraf. ben burada işte Lolo nedir <gülüyor> ya? Peki, yani lokantacı olacaksın sen. <gülüyor> Lolo hilmini yere öyle mi? Peki aksiyen lokantayı oldun Lolo hilmi. Pek güzel güzel güzel güzel. İnsanlar sizin lokantaya geldikleri vakit nerede yemek yiyecekler Lolo hilme? Kimi diyorum ben? Sana diyor, hadi beni de teşvikte te, te, te, te, laşlandırıyoruz. Heyecanlandı bak. Masada deme masada cevap masada cevap masada. <gülüyor> aferin bak kadın masa. çalışmış utanma. Ben tabi boşum <gülüyor> bütün gün adam gibi. o... u. Aferin benim, o aferin şey, masa için. masa evet. evet. Ne olacak masanın üstünde? masanın üstünde sorusu. Eee tabak çanak oluyor. Efendim eee... Altında! <gülüyor> i̇şte masa. <gülüyor> masa dedik. Üstünde! Üstündekileri de dedik tabak çanak. Tuzluk biber bi bi evet. Nihali. Altında! Lan <gülüyor> be şaşırtmacın var ne var? vallahi bilemeyeceğim ben döşemeyin Döşeme yer döşemesi olur. Yahu en alttakilerin en üstünde en üsteklerin bir altında. altakların üstü üsttekilerin altı! ...bu kadar açık ve net diyorsunuz. Bir örtü olabilir. Örtü bravo! Ağlamak istiyorum! Örtü! Masalara sereceğin örtülerin beyazlığını... ...neyle sağlayacaksın? Bununla sağlayacaksan... ...adam lafı dönüp dolaştırıp şiir gibi nerelere getiriyor... Sen alık alık seyretsin. <gülüyor> tabii tabii tabii ağzını da ayırma ara gibi alık alık seyret. Anlamıyorsun şu adamın lafını anlamıyorsun sen. Neyle sen... sağlayacaksın onların beyazlığını ağzı açık Lolo Hilmi? Neyle? Küçük küçük, küçük küçük. Evet küçük küçük. Öyle diyordu Adnan Bey her seferinde. Küçük küçük yırtıyorduk anlayacağımızı. Her gün ama her gün artıyordu borsa. Sadece biz değil herkes coşmuştu borsa konusunda. 3-5 kuruşu denkleştiren giriyordu ve kazanıyordu. Danı daha önce dur dediklerine yürü demeye başlamıştı işte. Endeksimiz ne olmuş bakalım? Endeks, endeks. Endeks 19 binde şahane bir yükseliş be. Evet, bakalım bizim kağıtlardan hangileri görünen? Hmm, Paşamızın kahvesi de hazır. Tam gidiyor. istediğin gibi. Ortadan çok, şekerliden az. Ha. Ha. Telvesi bol ama bataklı kıvamında değil. Hah! Ha. Ha. bakalım. Sağ ol hayatım. Hoş i̇nşallah tutturduk bu sefer. Oh, <gülüyor> misler gibi kokuyor. Ellerine Bak. sağlık. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Uy! Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Vallahi dün gece bir canlı hayvan sabaha kadar uyutmadı da ondan herhalde. Yatak odasında da hayvanın canlısı makbuldür zaten. <gülüyor> Cansızı bizim bozalım burada değil mi? Efendim ne de yav? Altaki yere su, su kadar at. Nasıl yapıyorsun? <gülüyor> Ay maimam. Aa. Hayır, ben daha önce de bir borsa zenginliği beraber olmadım, hiç bilemedim tabi beyefendi. Hilmi miydi? İsminiz Hilmi miydi? Ilim. Doğru çok eski. Anne mi çar? Anne mi çar? Anne mi çar? Hadi bakalım güzel. güzel. Ben gidip içeriği toparlayayım her şeyi her yerde valla. Başını toplama ben, ben, ben, ben yine dağıtırım. Kudurdun artık sen. <gülüyor> <gülüyor> Kudurum tabii, ya. Hikayedir aklını verip uyuyorsunuz. Hadi. Benim hakkım hani var ya. Hikayedir. Mevzuyu açtın değil mi? Neyi çocuğum? Hangi mevzu? Aaa. Hiç vakit olmadı be Ramazan. <gülüyor> Yapma be anne. Ya. Şimdi çıtlat ya olur? Olur mu? Tabii tabii tabii. Eee Hilmi Ramazan'la isteseler bir şey konuşacaklar azıcık. Aa, keyfim bozulmazlar değil mi şimdi? Hı. Bolsunlar. Ben düzeltirim. Hı. Yerimsin. O güzel olmaz. Estağfurullah abiciğim. Niye bozalım her şeyden önce akrabayız ya. Yani, hiç olur böyle şey. Bana Ramazan'ın istikbaliyle ilgili güzel bir şey mi? Benim aklım yattı bir de sen benim var şunlar. Ha. Hı, tamam. Hadi. Sağ, hadi. Ol, ne sağ, sağ ol anne. Sağ ol. Çok kahveni içerdeyim ben. Geliyorum bekleme beni. Bir küçük market. Kahve falan. Afiyet olsun. Sağ ol İsmetçiğim. Eee baba. Para coştu ha. <gülüyor> Hangi para ya? Hangisi olacak baba? Borsadaki para. Ha, gidişat fena değil. Aman abi zamanında çıkacaksın <gülüyor> borsadan. Yarın inşallah. Oh. Oh. Kafamdaki rakamın arifesiydi bugün. Yarın şak diye alacağım paramı ondan sonra bayram. Oh, hepimize inşallah hepimize. Lokanta için şahane bir yer bulduk. Aa, nerede abi? Üniversitenin hemen yakınında. Tahsil e, yapamadık. Yapandan para kazanacağız. <gülüyor> Aslak kafeteryada olur be Olur, olur vallahi olur. olur Öğrenciler devamlı tost yiyor Buyurun. Gençlik işte bayılıyorlar bastırılmış şeylere <gülüyor> <Gençlik>. <gülüyor> Şimdi baba bizim bir deneme kaseti yapmamız icap ediyor Bunun için de biraz para lazım Firmayla randevuyu aldım İlmi abi olacak bu iş Çok iddialı bir çıkış yapacağız inşallah bana, bana Geçen bana. bir müzisyen abiyle tanıştım Seven kıskanırı dinledi çok beğendi Söz müzik sana ait büyük avantajlı Abi canım muhteşem bir avantaj. Bu ya. Ya. Bunun üstüne Bak sen pek ciddi almıyorsun ama benim her şeyden önce besteci bir kişiliğim var baba. Baba ya kim inkar de böyle bir şey ya? Ramazan Orta kardeşimin biz... yeteneği benim tecrübemle buluştu İlma abiyi. Bizi tutmak çok zor <gülüyor> abi, artık. Abi canım artık kılavuzunun kim olduğu burnunun bokundan belli. Bu ne şimdi İlma abi? Bak yine alay <gülüyor> ediyorsun. Sen busun işte tamam, baba ya. Ramazan, Bırak abi. Tamam, uzatma. Kalmış. Organize işini bilen biriyim abicim. Hadi evet de şu işe be. <gülüyor> baba sen bir ön sermaye verecek misin bu iş için? Ya tamam oğlum hemen kızma. Yarın öğleden sonra kafamdaki rakama ulaşırız umuyorum. Ondan sonra bakacağız ya. Söz mü? Aa, söz ulan evet, aslan babam be. Sen busun işte Olur, be. Bak, bak, Hem ben stüdyoya yürü abi gidelim. Gidelim Taşkıncım. Taşkın mı o ne ya? isim bakıyorum be Tansu yürü. Abi Tansu olmaz ben giymiyim ya. <gülüyor> Vay be. <gülüyor> ya demek rahat bir nefes almak dedikleri işte buymuş be. Meğer o aslında son nefesinmiş. Yani insanın ölüm anında hissettiği söylenen son huzur damlasıymış. Evet hepimize bazen mesaj gelir. Bir insandan, tanrıdan ya da şeytandan. O sıra sıra şeytandaydı. Ne o Hilmi mesaj geldi galiba Kimdi? Evet hayatım. Ha, Mesajlardan hiç durmuyorsunuz bakıyorum beyefendi. Adnan Bey'den canım. Adnan dur. dur dur bakayım yanına geleyim. Bana da oku ne diyor? Dur, okuyorum. Hah. Hemen televizyonu aç. Hı, Hı Büyük kriz. Borsa çöktü. Mahvolduk. <gülüyor> <gülüyor> Anam ben bir eskatım. Ben bir eskatım. Çocuklarımızın <gülüyor> aç kalmasını istemiyoruz. Bir dilim ekmeğimize, buyurun onu alsınlar. İstifa, hükümet, insancayı soru sormak istiyorum. Bugün Türkiye yüzde otuz fakirleşmiştir. Hasiyetimizi kaybettik, şerefimizi kaybettik, her şeyimizi kaybettik. bir ihsan etmeyi düşünüyoruz. <gülüyor> Halk artık perişan olmuş <gülüyor> Evimize götürecek ekmekimiz yok Açımız yok <gülüyor> <Perişan> <gülüyor> Hacım Ne Türkiye gitmiş Hepimiz açlıktan öleceğiz herhalde <gülüyor> Hay Allah ya. Hay Allah Peki şimdi adam Bey Bizim paranın ne kadarı battı Neredeyse, e, tamamı. neredeyse tamamı. Neredeyse yani. tamam? Ya. Sizce size göre neredeyse tamamıyla tamamı arasında ne kadar fark var? E, neredeyse hiç. <gülüyor> neredeyse hiçle hiç arasında fark var? Hiç. <gülüyor> Gitti benim burmalar. E, burmalar? Bu bir soru mudur? Ne bileyim? Efendim, burma. <gülüyor> Gitmişler. Yattı benim kaset. Kaset, yatmıştır kaset. Yandı bizim lokanta. Onu biliyorum Lolo değil mi? Evet yandı da Gitti benim çeyiz. Çeyiz mi? Ne çeyiz ya? Memleket batmış aklım fikri sevişmekte ya. <gülüyor> Bir akraba olarak söylüyorum, paranın hepsinin borsada olması hatay Hata bu, hata, hata. Ben de söyledim ama. Ben de söyleyecektim ama. İşte telefon çıkmayınca nasıl söyleyeceksin? Telefon çıkmayınca Kendi kendine söyleyin. Nasıl söyleyeceksin? Evet. Telefon çıkmıyor. Ancak işte mesajdan şey yapabildim. Bir de ben nereden arıyormuşum? Bak şanssızlığa bak. Olur mu böyle şanssızlık ya? Bu kapsama alanının bir sınır çizgisi varmış meğerse. Ben de gitmişim. O sınır çizgisi böyle iki bacabın arasına almışım bak. <gülüyor> Telefonu bu elime alıyorum. Çıkmıyor. E bu elde de konuşmayı ben sevmiyorum. Geçiyor. <gülüyor> Bazısı böyle bunu Böyle böyle yapar. Ben onu da konuşamıyorum. Geçiyor. Tadım tuzunda kalmadı benim. Ya Hilbiciğim ben müsaadeniz isteyeyim yenge hanım he. Ben, tamam. gidip, ben şimdi tadım kaçtı benim. Ben kalırsam ben sizin de tadınızı kaçırırım ben kendimi biliyorum. Şşşt ablam benim Birden böyle bir ağlamaya başlarım. Badan şimdi gerek yok ben yani. Şişt, Siz şişt, bari ağlam hiç... durun ablam bir üzülmeyin. Haydi şişt, bakalım, haydi şişt. bakalım. Olacak şişt. şeydi ya kendi paramı zor kurtardım vallahi billahi ya. Öyle <gülüyor> bir şeydi. <gülüyor> yazık, yazık. Haydi bakalım. Siz beni ararsınız artık. Tabii. Ee, yalnız benim yeni numaram sizde yok değil mi? Hayır yok. Oldu o zaman haydi bakalım. <gülüyor> Eee Hilmi, Olur. sen bir şey söylemeyecektin. <gülüyor> <gülüyor> Hilmi konuşsana. <gülüyor> Çocuklar babanıza bir şey oldu. Hilmi. Helmi konuşsana oğlum, ne oldu? Hilmi. Baba! Anne, babam sahip oldu Çık, <gülüyor> <inmeydi> o! Çıkatacak! İnmeyin daha zaman! <gülüyor> Helmi bizi duymuyor musun, bir cevap ver! Abicim bari bir el işareti filan yap ya! Ah, ha, hadi babam! Ay, <gülüyor> bincanım. Versene, fincanı versene, fincanı alacağım. Eee, <gülüyor> <gülüyor> alamıyorum fincanı elinden. İnşallah. Ah Allah'ım, adam fincanla kaldı! Oo. Hadi buyurun.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 Alo? Kim çocuğum? Alo? Kim evladım ki? E tabi öyle sıkmış ki duymuyorlar. Nasıl duysunlar ağzını çeviriyorsun böyle? Nerede onu mikrofonu? Çevir kafanı bu tarafa. Hayır. Hayır. Ee, duyurabiliyor muyum? Alo? <gülüyor> ah ey kurban olduğum Allah'ım ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Evet Allah'ım yaşlı kadın bir şey sordu. Ne yapacağız şimdi? Yaşlı mı? <Gülüyor> Affedersin anne. <Gülüyor> Günaydın İmam. Abi. abi. günaydın. Allah Allah adam resmen kaldı ya o. Simit yer misin midenin suyunu al? İlmi abi telefonun pili bitmiş tutuyorsun ama. Ay sen miydin İsmet ben de sesleri duyunca ne oldu çözüldü mü dedim. Merhaba Cevallık. abi. Ne durum bu? Ne olacak işte gördüğün gibi kendisini sessize aldık. Ne <gülüyor> <gülüyor> ismet bırak? Ne inşaat bizi bu borsa İsmet. Ne işimiz var bizim bizde? Haklısınız vallahi haklısınız. Ya, haklısın, ya Hikmet geçmiş haklısın. olsun Hilmi kalmış ha? Evet adam. Nerede kalıyor? <gülüyor> ah. Ah, ah, ah, ah. Ben abi gel yap. Ya ismetçi ben dükkanda gittim. Eh, Hilmi evde kalmış dediler ve de kendi evidir kalır <gülüyor> sözle <ne> dedim ya. Allah Allah adam kendi evde kalmayacaktı. Nerede kalacak ya? Ne olmuş? Apar topar geldim. Hilbicim hayırdır? Ne oldu? Efendim? Nereye bakıyorsun duvara? Nedir ya? Konuşana bakacaksın Hilbicim. duvara değil. <gülüyor> bakacaksın nasıl falan diyeceksin. Budur. Bu nedir ya, kendim söylüyorum, kendim dinliyorum, bu nedir, <gülüyor> şaka mısınız? Adnan Bey vallahi ben de şaşa kaldım, ben de size bakıp öyle şaşa kaldım yani. Niye şaşa kaldım? ne dediler size bunlar? Kaldı dediler. Ya kaldı değil, hayır, yanlış söylemişler. Bu kalmadı, bu dondu kaldı bu Adnan Bey, bu dondu kaldı bu. Ya, hadi bu, canım. Bu dondu kadar hareket yok, böyle oturuyoruz biz. E kaldı dediler. Adnan'ı çektik. Elmi, Gel birkaç günde bizde kal diyeceğim ama. Aa, yok yok yok, sağ olun, sağ olun. Yerini yadırgan Adnan Bey, yerini yadırgan, bu fiyaslığını alar. Bu şaka mıydı ya bu, he? Beceremez şaka baka, beceremez bu böyle oturum. Bu ne? ha, şaka mı böyle? He, be... en sevmediğim şey. <gülüyor> Kameraya bak bir yerini salla falan, tatsız şeyler. Keşke şaka olsa, keşke şaka bu... olsaydı. Hilmi. Keşke şaka olsaydı. Ne yapıyorsun ya? Çözülüyor, manyak mısın sen ya? <gülüyor> bak çoluk çocuk, perişan ne yapıyorsun sen <gülüyor> ya? Adala Allah, manyağa bak ya. <gülüyor> Aman ne güzel çare bulmuş adam, kalmış. <gülüyor> Aman iyi, ben de kaldım, aha ben de kaldım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Sen de kal, sen de Al. kal, Hepimiz kalalım. kalıyorduk. Herkes böyle kalsın ne oldu? Adam mesela alacaklı mı gelmiş? Kalk işte ne oldu? Kalsın. kalsın Her biri bir şekil kalsın. bul, kal böyle. Kapıyı çaldılar, kalk işin. Kalksın. Hani vardığımız evde kalıyoruz. Kal, kal. Kalk kalk işin ya. Evet. Allah olmuyor saçmalık ya. <gülüyor> Maniaba. <gülüyor> Çok fena Ne zaman kaldı bu? Biz <gülüyor> başta iki gün iki gün önce. İyiyiz, gittiniz, kalış yok, kalış böyle oturuyor. İki gündür böyle kalıyor. Ya yani yani donduk kaldı ya donduk kaldı yani. Ah. Peki hem kalmış hem nasıl kahve içiyor? İşte dedim ya iki günlük kahve o. İki gün önce yapıldı iki günlük kahve. Ya iki günlük kahve soğumuştur. Bırak artık mayak üstlerini şimdi o. Kahve tel bizim kazık. İyice şıldırdın ya. Madem <gülüyor> kaldın bari soğuk kahve içme. manyağa bak. Ay şu bu ay bu telefonu sıkmak kardeşim. Bu telefonu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sıktığın zaman kapsama çevresinin dışına gider. Biliyor musun? Dursun. Ben de anlatamıyorum ki deli aşık. No. ne dedim ben size şimdi? Dondu kaldı dondu dedi kaldırdı. Hayır efendim yanlış. Kilitlendi dondu kaldı bu. Kilitlendi dondu kaldı eller mahvuru öyle bu. Hadi canım. Evet, çok ciddi. Kilitlendi dondu kaldı. Evet. Ayrıca adam arada boğuldu işte onunla da haberim olsun. Ya Allah'ım Allah <gülüyor> be, ben niye böyle bu kadar büyüktüm. Kaldı diyor. Dükkanıda kaldı dedi ona göre giriyorum. Dondu kaldı diyorsun. Sonra en son kilitlendi dondu kaldı. E, haklısınız çünkü. E söylesene canım. baştan kilitlendi ben onu hemen buradan açarım şuradan açarım. Yanlış yönlendiriyorum de yanlış yönlendiriyorum evet. Dur ben şimdi şey yaparım. Evet. Kilitler Kolaydır. Buradan açılır. Evet. Burası insanların konfleks bölgesiyle. Konfleks. Gayri ihtiyarı hareketliyoruz diyoruz. Konfleksen Bak evet. şimdi böyle buradan zaman açılacak bu evet. şunda. Evet. Haydi bakalım. Hop! Düz kontak yapacağız demek ki. <gülüyor> demek ki olmadığına göre. Hop! Hadi Hilmi böyle yapacaksın ya. <gülüyor> Sadece doktor olan olmaz ki. Hasta da bir şey şey yapacak oh. ya. Bak, evet. evet, evet, evet. Cevap vermiyor. Evet. bir cevap yok. İyi valla. ...hem ben vurayım, tepiğine ben atayım. Hadi baharat, hadi baharat, hadi, hadi böyle kaldı. <gülüyor> şımardı kilitlendi dondu kaldı bu ya. <gülüyor> en doğru de, bravo, değil, duydun Bravo, değil mi? bravo. Kesin, en zor vakadır İsveç'im yenge. Binde en bir mi, binde bir mi olur bu? Şımardı kilitlendi dondu, e, binde bir. Binde bir, o da bizim buldu Atlam yani, Bey, o da bizi buldu <gülüyor> Vallahi büyük geçmiş olsun. Şımardığı, kilitlendi, dondukalı çok tehlikeli. Evvecizi bindi bindi. Bir bizi buldu. Çünkü yok. hasta o zaman gayret sarf etmiyor şımardığı için. Evet. evet. Sadece kilitlendi, dondukalı olsa hemen açılır yine. Oradan açar. Fakat şımardığı, kilitlendi, dondukalı da o. Evet. Şımarın gayret çok... yok, gayret Dur bakalım. Çıkmıyor, Ama da. ani bir mülakatla belki yapabiliriz. Hadi bakalım. Şah. Dur bakalım. Şah. Dur bakalım. Hadi bakalım. Hilve şımarmadan cevap ver. Bak ben şimdi... <Gülüyor> Çabuk söyle bakalım Hilmi. Bugün ayın kaçı? Ama yok yok dur dur ben bu soruyu değiştirdim. O olmaz. Değiştir, değiştir, Çünkü burbanen yekten bana da sorsan bunu ben de bilemeyebilirim yani. Söyle. Her gün değişen bir olaydır şu. Ha doğru. <gülüyor> Saat 12 geçer tak bu gider Başka gider olur. Bir, <gülüyor> bir de adam iki gün evler kalmış. <gülüyor> eski tarih verip benim bütün asabımı da bozamazsın. Bir karıştırır, sistemi bozabilir. Ne düş bana eski tarih vereceksin? Terbiyesizliğe şey. gerek yok burada. Tetik. Başka bir şey. Bu kaç? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hilmi, bu kaç? Bu kaç? Yahu tanıdıksın, kolay soruyorum. Şey yapma, Halil. Ya demek kümeleri sorsam böyle kalacaksın yani. <gülüyor> yok yok, işaretten filan da anlamıyor adam abi, gördüm. Yok iş Hişmet'im, üç yapıyorum, anlamıyor. Şimdi kocaman adama da iki sorulmaz ki Allah aşkına. Yuh <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Yo>, artık, bir. <gülüyor> Canım benim, normal zaman olsa hepsini tıkır tıkır bilir. Tıkır tıkır bilir, <gülüyor> eyyyyy, bir de Ey! cevap verir. Yahu yengenem, tıkır tıkır şey Teker teker misin, ben onu da sayarım şimdi bu. Normal bir zaman değil ki bu. Doğrusu. Doğrusu. Hay Allah ya. normal zamanlar bunlar. Eskiden de zaman zaman kalırdı sonra çözülüyordu. Şimdi o tip kalmalar hep hepimize olur. Ona biz kısa kalmalar grubu oluyor. Ona dalma kalma diyoruz. Ha. Dalma kalma. Dalır kalırsın ya dalar kalırsın. Dalar Ben de bazen dalar kalırım. Taktik açılırım tabii hemen. Evet. Ne kalacağım bu gibi devamlı ya? Dükkana kim bakacak Allah aşkına? Da da Dalır kalırsın. İsmet! Efe? Ne yiyorsun be hayvan heriflere bakayım <gülüyor> bir Böyle yiyorsun. Çıtır çıtır. Bu kadar sıkıntının pek. işsizliğin içinde ben de kadın başımdan bir yere kadar adlanmıyor bunları. Yenge bunun kadın başı erkek başı diye bir şey yok. <gülüyor> Adam kalmaz. Evet. evet. Başta sona kalmış mı kişi bu. Sağ evet. Kadın başı erkek başı diye bir şey yok. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum yani. Vallahi yenge hanım bunu. <gülüyor> evet. Akıl hastanesine götüreceğiz. Hiçbir şey cevap vermiyor bu. Nasıl akıl hastanesine götüreceğiz? Baya akıl hastanesine bu. Asabiye problemidir bu bilmiyor musunuz? Öyle mi? Daha önce böyle bir vaka görmediniz mi? Ben ilk evliliğim ben nereden buluyorum ben? Ben gördüm. Öyle mi? Allah'tan görmüşüm. Şimdi faydasını göreceğiz. Görüyor musun? Ah oh, oh, dur inşallah. Versek keyfim yerine geldi. Versin. <gülüyor> evet. Yen yan. O zaman askerdeyim ben. Hiç <gülüyor> unutmuyorum. Zaten ben unuttuğum hadiseleri anlatamıyorum. <gülüyor> nasıl anlatayım? Onu <Unutmuşum> tutuyor ya. Onu tutuyor nasıl Ya ya anlatıyorum tabii de. Yalan oluyor çoğu İsmet. Uydur kaydı. Bir kısmını hatırlıyorsun olayın, bir kısmını hatırlıyorsun. Evet. Mecbur uydur, ne yapacaksın? Mecliste de ben, diyemezsin ben. ki ben bu gerisini hatırlayamıyorum diyemezsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Manyağa bak ya. Ay, şu Mecbur e, uyduruyorsun. E, latife, evet. Şey yaptınız. Evet, adam. Bir şey mi istedim ben? Ne e, anlatıyordum ben? Bir yerdeydim dediniz bir yerdeydim. Askerdeydim. As Askerdeydim. Askerdeyim? As Askerdeyim. Yeni olduk. Oldu, Aynen sığayacağım o zaman yengenam ben askerde. Aynen böyle bir vaka getirdiler İsveç. bak dinle. Hı. Tabii aynen böyle derken fincan battaniye falan yok. Ha. Halbuki Normal Mehmetçik bu şekilde kalmış. <gülüyor> bu, ha, bu şekilde. <gülüyor> evet adama ne oldu sonra? Kimen daha sonra? O, Mehmetçik böyle kalmış ya nasıl iyileşti? Ben ne bileyim ben o gün tezkere aldım öyle kaldı olay. <gülüyor> Çocuk uzun dönem askerdi, uzun dönem kalboş. <gülüyor> Aynen böyle nizamiyeye koymuşlar, devamlı nöbet yazmışlar. Bitti gitti vazife yapacaklar. Bir dakika şimdi Adnan Bey, yani siz ben başa dönersek... Başa. ...kocamı tımarhaneye mi götüreceğiz onu mu diyorsunuz? Vallahi tımar mı var, tıbba söylemiş olsun ya. Yani, yalnız bunu bilmesi lazım bu kardeşimizden hayırlı. İki de abi, iki de. Kopya verme eşek herif! Hiç unutmuyorum doktor hanım, o zaman sıhhiye sıvayayım ben. Bütün sıhhiye bana bağlı. Aynen böyle bir vaka getirdiler. Tabii aynen böyle derken telik, telefon, fincan falan bunlar yok. Normal memecik böyle bu şekilde e, kalmış. Eee ne oldu sonra? Kime ne oldu sonra? <gülüyor> Mehmetçiğe. İlk tetkikini ben bizzat yaptıktan sonra nöroşolojiye sevk ettim. Zaten o dönem askeriyede nöroşoracı diyebilen tek kişi bendim, o yüzden bana bağlamışlar. Evet, İki tabir daha vardı. Öğrenebilseydim belki de baş kim olacaktım. Kısmet değil. Mi? <gülüyor> bir altı ay tedavi gördü, sonra da iyileşti çocuk maşallah. Ee, Test kere. Uzatma İsmetciğim. Tıbbi bir şey konuşuyorum, kalbini kıralım bak. <gülüyor> ha. Hanefi eşinizin adı neydi? Behice <gülüyor> efendim. Ne için nazım da eşimin adı? <gülüyor> Hanefi eşinizin adı neydi? Ha ha. Siz de eşinizin adı neydi deyince benim de eşim hanfendidir çünkü o yüzden atladım ben. <gülüyor> ya affet ben de Elin herifi bizim hanımı niye soruyor diye uyuz oluyorum kendine. <gülüyor> şey. Eşimizin adı Hilmi Duran doktor. Hilmi Duran. Evet Hilmi Duran. Kalan birisi için <gülüyor> mükemmel isim değil mi doktor? Yani bu kadar olur doktor. <gülüyor> Allah Allah. Şakacı bir insansınız galiba doktor. Aa, öyle birler, evet. Ramazan. Anne ne durdur? Artık çok geç abi. Ya bırak ne bırak güzel, Ne güzel. Keşke biz de sizin gibi şaka yapabilecek durumda olsaydık. Hani güzel beraber eğlenirdik diyorum. Bir şaka siz yapardınız, bir fıkra ben anlatırdım. Ama maalesef biz sizin kadar neşeli değiliz doktor. Bakın doktor kocam kaldı. O kalınca biz de ortada kaldık. Ve buraya başımıza gelen felaketin ne olduğunu öğrenmeye geldik lütfen bir teşhis koyun biz gidelim. Biz daha fazla oyalamayın ya, yani. Halasun çok güzel sevgili bir fırçaydı. <gülüyor> Abla abi, ne şaka, bir tabii, yani. kesin, kesin ben ne yapıyorsam bana söylersiniz. Tabi şaka yapıyorum. Kesin bizim ben hanımım sordu bu terbiyesi. Kesin bizim hanımım sordu vallahi. Amacım sizi kırmak değildi. Adınız <gülüyor> neydi? Anne sakın söyleme. Abla söyleme. Evet buna ne? gerek yok. Hayır hayır dursun doktor dursun duran. <gülüyor> evet kalan birinin karısı için mükemmelisin değil mi? Ah ah ah ah <gülüyor> <gülüyor> Kızımız var, onun da adı kalsın duran. Bu da oğulları gitsin duran, hadi bakalım. Çok güzel. <gülüyor> çünkü ondan anlıyor, bu dil anlıyor çünkü. Bir ara bu kadar da tedavi alalım mı doktor? Asabiyet depresim seviyelerde. Bakın Dursun Bey. Aa, aman! Ya Doktor Bey, ee, şimdi ben burada nezih tıbbi bir ortamdayız. Ben seviyeyi düşürmek istemiyorum ama... ...sen de bokunu çıkardın artık <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> şey... Bir dakika ben şey yapacağım. Doktor Bey. Şu isim şehir oyununa bir son verecek misiniz? <gülüyor> Kocamın nesi var, niçin böyle kaldı? Söyleyin gidelim lütfen. Hanımefendi, kocanız çok ağır, psikolojik bir travma sonucu... ...bizim majör depresyon dediğimiz noktaya gelmiş. Evet, majör, evet. Bu hastalık içinde çok yoğun, manik depresif ataklar barındırır. Değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Değil mi? <gülüyor> değil mi doktor? Benim kanaatim de bu yönde doktor. Evet, evet. <gülüyor> Allah Allah, siz çok güzel anlaştınız da... ...biz hiç bir şey anlamadık. Ne diyor şimdi bu? Hangisi? Mesela hangisi? işte doktor? Benim kanaatim bu yöndedir diyor. Ama onu demiyorum ben. Bu şakacı olan beyaz saçlı. Ha o major diyor. Nasıl? Şimdi majör şu tabi anlamamanız çok normal major değil tabi sen de bakıyorsun ister istemez. Majör <gülüyor> şu Bir kişi kaldığı vakit... ...eğer uzun süre kalmışsa o majordur. Eğer kısa kalmışsa minör diyor. <gülüyor> Vühefendi kanaatimce kendisine yüksek dozda elektroşok uygulamaktan başka bilinen bir tedavi yolu yok. Öyle değil mi doktor? Benim kanaatim de bu yönde doktor. Tabii bu uygulama için sizin izniniz gerekiyor. Öyle değil mi doktor? Benim kanaatim de bu yönde doktor. Evet. Şimdi siz izin deyince benim kanaatim ne olacak ben onu bilemiyorum ya. Yani. <gülüyor> ne diyorsunuz Adnan Bey çocuklar? Anneciğim doktor başka çare yok diyor. Ne yapacağız? Değil mi? Değil mi? değil mi? Değil Ama mi? çocuğum izin dediğine göre demek tehlikeli bir şey bu. Yüksek dozda elektrik diyor yenge. Ha? Daha hızını işkencede kullanıyorlar düşünün. Şu... Elektrik bu ya. Yeri geliyor insan işlemediği suçu kabul ediyor. Hmm. Bu öyle bir şey bu. Tamam İsmet, işte memnit okumana gerek yok anlattık ya uzatırsın. <gülüyor> bir <gülüyor> dakika, çok da elektrik gider şimdi değil mi buna? <gülüyor> i̇şte atabiz, yok mi ya? Tabii. yok tabii elektrik saatiniz ne tarafta oluyor acaba? Ana, <gülüyor> kofra ko kofra mıydı <gülüyor> o? Mı? Hemşe Hanım biraz da un rica edebilir <gülüyor> miyiz? Az bir şey, beyaz. Ne unu ya bu? Esmer, Anneciğim saçmalama ne işi işte tepeler? Niye canım? Parasını biz vermeyecek miyiz bu elektriğe? Nasıl fatura geliyor biliyor musun? Sen nasıl fatura çarşaf çarşaf çarşaf çarşaf çarşaf. Gordun Hanım kararınız nedir? Efendim biz size şakaları bekledik, Gürcacığım siz de bizim kararımızı bekleyin. Danışacağız biz. Nedir bizim Yahu, kararımız? Yahu bunu bu kadar uzatmanın manası yok. Doktor beyi duydun Başka <gülüyor> çare yok diyor. Evet. Kim diyor bunu? Tıp diyor. <gülüyor> tıp diyor. İşte tıp deyince akan sular durur Evet. Nasıl çocukluğumuzdan beri? Bir, iki, üç tıp deyince duruyoruz. <gülüyor> yani onun için mi duruyoruz? <gülüyor> Allah Allah ya ne için duruyoruz ya? Başka bir kelime söylendiği vakit duruyor musun sen? Bir köş bırt deyince duruyor musun sen? Bırtta durma, bırtta niye? Duruyacaksın bu durum mu bırtta ya? Ne bakıyorsun öyle mal mal işte? <gülüyor> tıp deyince sen durmuyor musun kardeşim? Nasıl durmazsın? Yanarsın ulan hayvaner. <gülüyor> Kıbraşı değil mi ama? <gülüyor> Kıbraşıcayanarsın ya bu tıp demiş adam. <gülüyor> Yaz aklıma ne geldi biliyor musunuz Seydin? Bizim tıp oynasak. İlmi hepimizin yener, değil mi? Ah, yener vallahi, yener eminim. <gülüyor> Olmaz. Ne şartın, hiçbir şey faybetmiyorsun. <gülüyor> ya. ya bu, bu banyardası yenecekse, adam böyle kalmıyor. Ben iki gün dururum, üçüncü gün bir yerim kaçırmıyor benim. Kıbraşıyorum, gider ya. Neyse, şimdi doktor bey, az evvel bizden başka çare yok derken, ...aslında ne diyor, tıp diyor. Tıp, tıp deyince ne yapacağız? Hiçbir şey, kıbraşmayacağız. Tıp, geri geri yapacak. Evet. Verin kağıdı, at imzayı, verin elektriğe gitsin. <gülüyor> tıp, basarın çocuklar, ne yapacaksın? Tıp demiş, bitti. Evet. Tıp, bitti, tıp, iyice biter. Tıp, değil mi? Şimdi o kadar, biter. Hazır baş baş bulundum, Hadi, bakalım. Hadi bakalım. bakalım. bakalım. Yenge hanım, hayatını yazman Ali Zümen. İmzayı, at kafir ya. Hocam ben kızlık soyadımı da yazıyorum Adnan Bey. kimlikte var, başımıza bir şey gelir. Dursun, Dulkadir Beyoğlu, Duran. Öyle bir şey oldu. Yahu... ...kızlık soyadı, sevişince gider artık, yazma bunu ya! Açılayım, bir paraf yapayım güzel Ya at parafı gizin sen. Çiçekli bir paramı var benim çiçekliğim, bunu güzel canım, yapayım. at parafı gizin, sen resmen sevişmiş insansın ya. Kasım pati şeklinde bu ya. Atarsın parafı gider, hadi bakalım. Arkadaşlar, hastayı şoka alalım lütfen. Hadi Hilmiciğim, bir nefeste inşallah, göreyim seni ben. Hadi babam, sen busun işte. Busun. Rabbim iletken kılar inşallah. <gülüyor> <Haydi>. <gülüyor> Adnan Bey! Ağzına bir tıpa koydular, o ne o? E tıp, tıpa normal ne? Normal ne? Kapı çekiyor. Anladım, anladım. O doktoru sırmasın diye bir tedbir ol. Tedbir, tedbiri ananı, Şunu ben elinden alayım da... Uğraşma abi ulaşma ya. Uğraşma değil. Aa, ne güzel kaldı. Uğraşma, ulan ağzını kuşlar. Çocuk şunu yıkayım bak, çıkarken alacağım. Takımın şeysi bu, karıştırma. Hastanenin şeyinden. Bak bakayım, gülüyor. Evet doktor bey, hazır mıyız? Lütfen. Veriyorum. Lütfen. Ver. <gülüyor> Ne oldu bana? İşte tıp konuştuk. Konuştuk, konuştuk işte. Gerçi aşkına. yandı ama olsun Olsun, ha, olsun. Yani. O da yansın artık ya. Nedir yani? Hilmi! Aaa! Aa. Ne oldu? Adamı çarpıyor bu. Ya saçmalama Hilmi bizi niye çarpsın? Biz yapan işe miyiz? Olursun. Bakın efendim! <gülüyor> Üzerinde hala elektrik var. Toprağa gitmiyor mu ya bu? Ha demek topraklığı yapmadılarsa? <gülüyor> Kutopaşları değil mi? Burası Or. neresi? Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi mi? Ruh nedir ki? Demek siz insanın ruhunu görebiliyorsunuz, hastalığını tespit ettiğinize göre. Kim? Tanrı mı? Benimle mi? Bunlar ki. Kim kim? Bunlar bunlar. Bunlar bunlar? Bunlar bunlar, bunlar, bunlar ya? Ruh hastası mı? Burası ruh ve sinir hastalıkları hastanesi olduğuna göre ya ruhları hasta bunların ya da sinirleri. Vah vah vah vah vah. Geçmiş olsun ne geldi acaba ruhunuzun başına? Ha? Anne. Vah, vah, vah. Babam kimle konuşuyor? Ne bileyim ne o... Gelme kimle konuşuyorsun sen? He i̇nsanlarla. Hangi insanlarla? İşte şunlarla. var. <gülüyor> orası duvar. Duvar mı? Ekiyorum. Evet. Ama insanlar var. Allah. Ay ay ay, ay. Aa, ay. Allah Allah. Ya dur dur. dur adam voltajın tamam. şeysinden dolayı yapıyor. Bir dur dur Allah şey. aşkına. Ya, ya, ya dur zannediyorum e, negatif elektrik verdilerse o yapar çünkü. Öyle <gülüyor> mi? O biraz daha ucuzdur. Çapaklıdır o. <gülüyor> e, Karı İlk etapta o biraz daha yağlı olduğu için o biraz daha ha. saçmalama yapar tabii ilk etapta. normal. O yüzden insana verilmez. Sanayide kullanılır. Bak terbiyesizler insana verdir. Gördün mü? Sana ya. ver. Yani ben <gülüyor> olmasam şu insanları eşek yerine koyacaksın ya terbiyesiz. Çok ayıp. Şaka ka yapar dese Arda bize negatifi sok kesin. Rica <gülüyor> ederim beyefendi öyle bir şey olabilir. Hadi mi? canım hadi. Sen şaka yap. bırak bu işleri. Şaka sen yap. Benim sen yap. mülakat <gülüyor> yapma şaka yapsın. <gülüyor> Neyse. Kesin mi bu bizim hanımı sordu vallahi ben bilmiyorum ya. Her şey yapmıştır bu. Bana ne şey beklediler bundan? Eee Hilmiciğim Bak çoluk çocuk perişan bir kendine gel ne yapıyorsun ya şimdi bu karşıdaki duvarın içinde insanlar mı var yok mu var mı. Ya yengem bakıyorum benim elime sobanın maşallahı var ne güzel ısıtıyor oh, ya. Vallahi maşallah Allah razı olsun. Atan. Küçücük afacana bak sen koca salonda ısıtıyor ya. Bak, Allah kerata, her, kerata, her kerata ya yere bak. itiyor her yere itiyor. Ben buna zam yapayım ben bunu ucuza veriyorum ya. Bir bir yapılmalı. Yalnız çok fazla elektrik harcamıyor inşallah devam devamlı böyle. Ne, ay yok yok elektrik pek problemi olmuyor hallediyorum ben onu. Yoğuruyorum ediyorum. Aynen. Ediyorum. Güzel şey yapıştırıyorum diye oluyor. İnşallah. Yengem demek Hilmi diyorsun hiç odasından hiç. çıkmıyor he? Hiç ya? Adnan. Ya yani, hiç yani. Hiç. Ya hiç hiç. Hiç hiç. Allah Allah epey de zaman geçti ya. Yarın tabii iki ay olacak alttan beri diyorsunuz. Ne diyorsun ya? İki aydır odadan çıkmıyor. İki aydır çıkıyor. Nerede kalıyor bu? Şurası işte bizim yatak odası. Aa, bir zamanlar bizim yatak odası tabii. Şuna, şu anda tek başına. Evet, biz giremiyoruz. Evet. Şişt, artık sizin değil yani. Yok efendim yok evet. Hay Allah. Kadın iyice manyaklaştı. Bana niye anlatıyor buraya? <gülüyor> e Ben bir sesleneyim. Belki sesimi duyarsa çıkar yeniden sizin yatak odanız olur. Ha. Biz de. Sevaba gireriz, siz de oraya girersiniz Sinan. İnşallah, inşallah inşallah. Eski şaşalı günlere dönebilirsek sayenizde olur. Şaşağı mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ya ya şaşağı şaşağı değil ah, mi? Bir şey günlerdi <gülüyor> bilmezsiniz. Allah Allah. Ah kitliyor kitliyor. E bak kitlerse nasıl şaşağı olacak? O da doğru. <gülüyor> o da doğru. Nereden gireceğiz camdan? İlmi. Ben Adnan. Bir çık bir yüzünü görelim. Ne yapıyorsun ya? Bir kalıyorsun, bir çıkmıyorsun. Eski Çaşa'dan eser yok. <gülüyor> seveceksin. Karşılıksız seveceksin her şeyi. Kim? Karşılıksız <gülüyor> seveceksin. Kimisi kim bana mı diyor? Yok ne ya o size diyor. Kimisi se nereden şimdi seveceksin? Kimi seveceksin? Siz ne seveceksin? Karşılıksız mi? diyor. Bizim bir çek konusu vardı. Onu mu duymuş? Aha yok, yok Ya sen onu nereden duydun? Odadan çıkmadı. Sen eşine bak ya. Karşı tarafın şerefsizliği ya. Yok anlamıyor yok o kendi kendine biz de başta öyle zannettik o kendi kendine size değil o. E, kendi kendine o. bizim şey konuşsun, konuşmasın canım ne gerek var bunun Neler konuşuyor bir bilseniz bizi de içeri almıyor böyle 24 saat mır mır mır mır konuşuyor. Böyle mır mır mır devamlı. Eyvallah. Yemeğini kapısına koyuyorum alıyor yiyor sonra gidip boşları topluyorum. Arada bir tuvalete gidiyor geliyor tabii bir de zorla tıraş ediyoruz. Sakal değil mi? Lan <gülüyor> sakal sakal. Saç zordur yapamazsınız Çekin olur. Yok onu biz beceremez. <gülüyor> Adam konuşmuyor diyor doktora götürdük bu sefer hiç susmuyor Allah'ım. Çok fazla verdir elektriği biliyorsunuz buna. Hem fazla hem negatif verdik. E. Hala değdiğim zaman çarpıyor ya Adnan Bey. Allah Allah adam başımıza trafo kesildi kardeşim. Allah Kaç kere yalvardım kapısında ağladım nafile. Hiç susmuyor ama bizde de tek kelime konuşmuyor. Allah oh Allah. Bu kadar hak edecek ne yaptık acaba? Bu gidişle eşyaları satmaya başlayacağız artık. Ne eşyaları mı yapmaya? Elde yok avuçta yok atlampi ne yapacağız? Evet elde olmayınca avuç ne yapsın doğru. <gülüyor> Zaten sizden başka da gelen giden kalmadı biliyor musunuz? Ya benim buraya gelişimin bir tek sebebi vardır o da dostluğumuzdur. Yoksa taksitlerin ödenmesi falan benim için ikinci, üçüncü bir de dördüncü planda gelir. Çok yani teşekkür bunlar... ederiz. Ama insanlar böyledir kuvvetliysen yanındadırlar düştün mü kimseyi bulamazsın. Boşuna dememişler at arpayı atın önüne değil mi? <gülüyor> yesin dehleyi dehleyi değil mi değil mi değil mi, değil mi? <gülüyor> şimdi ben sizin durumunuzu iyice düşünün evet. sizin bunca taksit yükü altından kalkmanıza imkan, i̇mkan yok Doğruya doğru ya doğru şimdi benim verdiğim bütün eşyaların parasını istemem gadarlığa girer ben yapamam Sağ böyle şey adam bey. vadeleri diyorum ayarlayabilirsek belki yok Vadiler. yok onlar. nasıl ayarlayalım 24 ay yani bunu müebbete bağlayamayız değil mi değil mi değil mi var, şimdi benim aklıma daha güzel bir fikir geldi <gülüyor> ben diyorum ki bizim çocukları ben bir göndereyim size evet siz evde olduğunuz bir sıra gelsinler, evet. makinaları bir söksünler... ...e artık madem söktüler, geri alsınlar canım artık sökünce. Ha. E siz de rahatlayın, ha. nasıl ödeyeceğim, nasıl ödeyeceğim diye düşünmeyin. Bu tip düşünceler hastaylar insanın. Evet. Hiç unutmuyorum, Safranbolu'da görevdeyim, aracım var, araçla satış yapıyorum... ...orada bir müşterim benim böyle hasta olduğum adamım. Ne olsun? Kimin olsun? Siz müşteri Safranbolu'lu. Ben ne bileyim ben Safranbolu 15 dakika aldım, zongula geçtim ben. Ha. Her hastayı takip edersen ki yapmışsınız ya. Oğlum benim onunla mı uğraşacağım? Kendine bakıyor. Hasta ya. Lafımı biliyorum konuşuyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz adamım. Biz görüşürüz. evdeyiz o zaman. Bir ara yollarsanız. İnşallah. İnşallah. Haydi bakalım. Çocuklar. Çok güzelce mi? <gülüyor> Şükürler. Hadi bakalım. Kapıya yapışmış bekleşiyor muyum? Ketiyle de tüttü de anlasamıyorum. Ya Anlasan İsmet abi kardeşim. manyak mısın? Ne işin var benim Al, Boğaz Köprüsü'nde? Her şeyi ayarladım diyorum Et oğlum sana. Kameralar gelecek. Sen de bana bir firma kaset yapmazsa intihar ederim diyeceksin. <gülüyor> o sırada seven kıskanırı okuyacaksın. Bizim firmanın sahibi de sana kaset sözü verip kurtaracak. Düşünsene oğlum. Akşam bütün haberlerde bizim parçamız yayınlanıyor. Ya abicim kaset yapmak için intihardan başka yol yok mu yani? <gülüyor> Benim aklıma gelen bu kardeş. Sen busun işte. Kimle konuştuysak olmadı olmuyor ne yapayım yani daha ne yapayım. O da bana konuşuyor be. <gülüyor> Belki de sen haklısın abiciğim. Gidip ciddi ciddi atayım kendimi köprüden. <gülüyor> Allah'ım bize niye bir şans vermiyorsun. Herkesin kasedi var. Benim daha bir demom bile yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Ben yeni öğrendim ha, Ağzına ayıra ayıra boğuluyor zannettim Ne oldu anlat bakayım Evine gittim Sermet kapıyı açtığında çıplak ve terliydi Bir havlu bağlamıştı kıçına İçeri girdim İçeride çıplak ve terli başka biri daha vardı Havlu? Hayır Adam çırıl çıplaktı <gülüyor> Kafam karıştı artık benim ha Anlamadım ben. Ya kızım kadına geçmemiş miydik? Odada hiç kadın yoktu anne Anne anne ne? İdris Sermet'in şoförü Yani senin adam şoförüyle mi? Evet Ah siktir be <gülüyor> İşe baksan şoför mahallinde Ya anne ya üzülmeyin çocuğum ben herkesin ben başına ben gelir eli Allah. yani herkesin başına gelir dediysam senin yerinde başkası olsa onu da başına gelir evet. diyorum çocuğum. Sana acım yani İdris başkası. Ne acısın? Evet. İşte şimdi <gülüyor> mahkum dursun. <gülüyor> ne oldu ah, anne? Televizyon yandı. Ha. <gülüyor> Kamili. Ay. Defilenin tam ortasında. Hof diye bir ses geldi. Ben yine mankenler arasında bir tatsızlık oldu zannettim. <gülüyor> ah sonra ekran karardı. Bekledim bekledim aydınlanmadı. Dursun karanlığa baktım. Böyle yarım saat baktım. Böyle. Hiçbir şey olmadı. Fişle oynadım olmadı. Elimle vurdum böyle pat pat pat, pat diye arkasına. Yine olmadı. Gitti. Nereye bakacağım ben şimdi? Ha? Aha buna. <gülüyor> Eskiden pencereden sokağa bakardım. Sokağa bakan başka komşular olur. Laf verdik vakit geçer Şimdi kimse sokağa bakmıyor Herkes içeride televizyona bakıyor Ben şimdi tek başıma nereye bakacağım Birazdan başımıza taş yağabilir dikkatli olun çocuklar Yağdı zaten anne Sencel gidelim şu köprüye İsmet abi Allah aşkına bana sencer deme abi ya Tamam Süha kızma Bir çare arıyorum ben de <Gülüyor> Yo, Of Allah Allah sonumuzu hayır <gülüyor> et yarabbim şey. Sen sonumuzu hayır et <Gülüyor> Alın size konu getirdim Ne için biliyor musun Eşyalarınızı toplayacaksınız ya onun için Sizden sonra evimde oturacak kiracıyla anlaşmış bulunuyorum. Bir hafta içinde evimden çıkacaksınız. İyi de Emrullah efendi. Geçti dursun hanım, geçti. Emrullah efendi bize bakkaldan devriği kapandı. Neden biliyor musunuz bu? Siz evimden taşınıyorsunuz ya. Ben sizin ev sabrınız olmadığım gibi kapı çıkınızda olmuyor matiz artık da. <gülüyor> Unutmayın bir hafta. Sureniz başladı. Gökyüzünde yıldızları seyrederken, zamanın içinde kaybolmanın ne demek olduğunu o zaman da anlamıştım ama yıldızlara bakıp da uzaktan girer. <gülüyor> evet. Bittik çocuklar. Bittik. Kuyunun dam dibindeyiz. <gülüyor> Rahmetli babamın dediği gibi, körün herkesle aynı manzarayı gördüğü yerdeyiz. Nur içinde yatsın abi. <gülüyor> Hayırdır inşallah, bu Allah saatte kim ona Ne bileyim anne ne bileyim, bitmez ki. Kızım, bitmez ki, alayım. Allah bitirmesin, bitmez, bitmez. İyi akşamlar efendim, girebilir miyiz? İyi akşamlar, Hilmi Duran? Hayır ben eşiyim, siz kimsiniz? Elektrik İdaresi'nden müfettiş Namuran Özer'den. Ve diğer bir müfettiş Gültekin Özer'den. Ha. Evlisiniz herhalde, ayrılmak üzereyiz. Buna herkes bilmeli değil mi Namuran? Vazife sırf seninle münakaşa etmek istemiyorum Gülsekin. O zaman münakaşa çıkaracak şeyler söylemesin senden amına. <gülüyor> hanımefendi elektrik saatini durdurup kaçak elektrik kullandığınız yolunda ihbar var. Kim efendim biz mi kaçak elektrik? Evet efendim, evet. <gülüyor> Şu duymanı üstüme ehlik sağlık. Kim uturuyor bunları hanımefendi? Bakın ihbar dediniz değil mi? Yanlış duydum. bugün bizi ihbar eder yarın sizi ihbar ederdi. Hayi yine kendinizi e, çuvalda diyorum. Başka zaman atacaksınız. Kanlı mı namıran? Namıran efendim. Namıran. Bak biz de lev. Saatiniz nerede? Bak hiç takmıyorum, sevmiyorum efendim. Sıkıyor kolumu <gülüyor> be. Bak görüyüyorum benim efendim aşağı. Bak. Çekilin efendim oradan. Çekilin lütfen. Evet. Dik kalıyorum. sen? çekilsen seni kanın mı ağrıyor? <gülüyor> <ya? gülüyor> evet, içine çuvaldık koymak suretiyle kaçak elektrik kullanımı var. Bu ne yapışıp yapış, yapış. öpüşüm. <gülüyor> Hamuru yalıtsın diye. Hmm. Bilmiyorsanız onu da biz söyleyelim. <gülüyor> o halde bunu da raporuma yazıyorum. Tabii, buyurun lütfen. Hamuro. Göz ikilsin diye. <gülüyor> Gültekin Bey mühürleyin. Benimle öyle aslınmışın gibi konuşmana Namur. Gültekin Bey. <gülüyor> evet. Hı? Bir dakika şimdi siz mühürlerseniz biz karanlıkta mı kalacağız? Tabii. İzira siz hırkatlık yaparak aydınlanıyordunuz. Ama bu kadar katı olmaya gerek yok ki canım. Bu insanların için hırsız olsunlar? Mecbur kalınca çalana hırsız denmez efendim. Hay ağasın bal yesin Gültekin abi. Görüyor musun insanı? İnsan çıkmak manzaraya bak. Kamunun malını her ne şart altında olursa olsun çalmak hırkızlıktır Gültekin. Kamudan bir şey çalan kişi de kamunun bir parçasıdır. Evet. Yani kişi ortağı olduğu bir şeyi çalamaktadır. Doğru. Bu en azından hafifletici bir sebeptir efendim. Doğru. Yürü be Gülteş'e. Alkış, alkışlıkla bekliyordum. Hayır efendim hırkızlığın kılıfı olmaz. Güntekin abi, sen bunu boşa bence. Aha! Aferin etmenin! Ah, tek celse göndergesi ya! Vallahi bence de! Katiyen anlaşamaz bunlar. Dikkat ediniz mi? Gültekin abi çok mantıklı bir insan. Hani yapamaz mı böyle bu hır kız mır kız bu? Bizim özel hayatımız sizi ilgilendirmez. kesim elektriğinizi. Buyurun evrakınızı, gider cezanızı öder, açtırırsanız. Hır kızanım. Siz öyle gözünüzü bana bel O somo sönmedi Aa. ben size. Yapıştır mı? Anne. Hadi o kızım o size. Seni yer cücesi seni. Allah yardımcınız olsun. Valla senin de Gültekin abi. Ya insanları mağdur edince niçin bu kadar keyif alıyorsun? Bunu bir türlü anlamış değilim daha buna. Keyif değil Gültekin. Vazifemi doğru yapmanın haklı gururum. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Allah Allah. Allah Allah. İşle şimdi kuyunun tam dibindeyiz. Demin hiç olmazsa ışığımız vardı. <gülüyor> Bu müzik nesi? Müzik mi? Evet. Karanlıkta oturuyorduk ilmi ne müziği. Ya ben salona girerken çalan müziği diyorum. Duymadınız mı? Yok. Baba sen ne müziğinden bahsediyorsun? Öyle bir şey olsa herkesten önce ben duyardım. Müzik benim hayatım. <gülüyor> benim sanki böyle dumber dumber bir şeyler çalıp. Aa! Misafirler de gelmiş. Kim gelmiş? Misafirler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Beni o kadar mutlu ettiniz <gülüyor> ki çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet son. Kimle şey konuşuyor konuşuruz? bu? Siz bana soracaksınız. Duvarla. Şey Anne babam duvarla ne konuşuyor böyle devamlı ya? <gülüyor> Çocuk, neyse kız. neyse gözümüz aydın. İndam bir bayata döndü. Bizim Vallahi bizim çok korktum. Abi ne yalan söyleyeyim. söyleyeyim? Yani kafayı filan üşüttün diye ailecek çok endişelendik ha. Endişelenmeyin. Korkunun korkusudur endişe. Başımıza korkulacak bir şey mi geliyor korkusu? Zaten yeterince ağır korkularımız var. Bir de endişeye gerek yok dedi. O da doğru bir yerde tabii. İsmet abi ne diyor? <gülüyor> ne bileyim ben? Hilmi neredeydi? Ne biçim soru kızım nerede olduğunu bilmiyor musun? Odasındaydı diye Bilmiyorum hocam. anne biliyorum bir dur. Hilmi neredeydi? Tanrıyla konuşuyordu. Tanrıyla Evet evet Tanrı'yla. Günde 24 saat. Aa, saate hiç bakmadım. Zamanla ilgili konuştuk ama. Zaman dedi Tanrı. İçine atıldığımız şiddetli ve değişmez bir debisi olan azgın bir nehirdir. Ve boğulmak mutlaktır bir yerinde zamanın. İşte ölüm diye bildiğimiz şey bundan başka bir şey değildir dedi. Kim dedi? Tanrı dedi. Tanrı dedi. Evet. Tanrı demiş. Tanrıyla konuşuyor. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Şimdi baba. Tanrıyla konuşuyormuşun ya. Evet. Mevzu neydi? <gülüyor> Belli bir konu insanla konuşurken lazımdır. Insana Tanrıyla konuşmak için gerekmez. Her şeyi biliyorum. Ama oğlum iki aydır odadan dışarı çıkmadın. Ha dedim ya Tanrıyla konuşuyordum. Ama artık konuştuklarımızı size de aktarabileceğimi söyledi. Hepinize. Anlatacaklarım var. Bağaz vermek değil miydi? Duydum mu söyleme? Söylemeye değer şeyler duyuyorum zira belki hayatı daha yaşanır kılmak için. Ya da belki sade ama sade anlatmak için. Sen anlat dedi bana Tanrı. Anlaşılsın diye değil. Hiçbir mükafat beklemeden anlat. Çünkü bir mükafattır artık bir anlatıcıya doğru düzgün anlaşılmak. Sen anlat dedi bana Tanrı. Umudu hatırlatsın diye umutsuzluğu. Çareye yol açsın diye çaresizliği anlat. Ders verme dedi kimseye. Çünkü hoca denmez öğrenmesini bitirene. Çırakları olan bir çıraktır usta olsa olsa. Sen anlat dedi bana Tanrı, sen sade anlat. Vay başımıza gelen. Vay başımıza ne geldiyse onu anlat dedi. Sen anlat dedi bana Tanrı, sen sade anlat. Sürpriz! <gülüyor> Biz geldiniz, hoş geldiniz. çok ısrar etti, bir ayak uçta uğrayalım dedik. Aa, olur mu canım, ayak üstüm ayak üstü, hoş geldiniz. Ah, Beyice ben almayayım şeyinizi biraz irice, sığmaz bizim oraya. Siz sarının güzel güzel, birazcık da esiyor ama ısınırsınız. Hoş geldiniz ablandı. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Ee, oldu. nasılsın ee, Zayıflamışsın, daha doğrusu resmen çökmüşsün yani. <gülüyor> resmen çökmüşsün. İyi olmaya çalışıyoruz Beyice Hanım. Hiç çalışma bence çok zor, haline baksana. Bana bak, elektriği de kesmişler ha? ha. ha. Alçan biri ihbar etmiş bizi. İhbar etmiş. Ne demiş o? Uman ki hamurlu çuvalızdan elektrik çalıyabiliyorsun da bilmem neymiş abdestli bir şey. Hamurlu neyle? Hamur hamur bir o su tosamuş. Öyle. Ama, ama bu borça burc açtırdık artık Adnan. Yarıştırmayın. Ah, ah, Anacem bütün talihsizlikler sizi buluyor. Garip. Ya felaket felaket üstüne. Evet. Bir de şimdi taşıma derdi de var. <gülüyor> var değil mi? Var Emrullah Efendi. Var bakıyoruz. Ama kiralık ev dediğini ha deyince bulunmuyor. Adnan. Sorsanla. Eee sorayım. E, Hilmiciğim nerelerde bakalım? Bak ah, içeride otasında Hilmi. Şimdi ben de Hilmiciğim diyecektim bak. Geldiğinizde <gülüyor> çıkmışsınız sevineceksiniz, sevineceksiniz çıksın. Evet he. evet çıksın da yenge hanım millet artık Hilmi için şey diyor ya. ya. Ne diyor Atman değil? eee iyice şey olmuş diyorlar yani. Ne olmuş? Mental açıdan yani mentalli. <gülüyor> Ay ben söyleyeyim anacım kusura bakma ama kocan için kafayı oynatmış diyor herkes bu ama <gülüyor> ne ayıp şey hemen oynatıyorsun sen de madem hemen kafa oynatılıyordu ben niye o kadar mental falan diyorum ya Allah Allah Allah ben bir komşu olarak şey yapıyorum ne yapıyorum herkes böyle konuşuyor yalan mı? Ay kusura bakma Dursun'cum ben dobra bir insanım böyle tamam beyci dobra dobra sus, ben bir kadara bir şey konuşacağım <gülüyor> bizim Hilmi tanrıyla konuşuyormuş öyle mi? <gülüyor> Valla öyle diyor Adnan Bey. Ne şekilde konuşuyor, ne demek o yani? Biz nasıl? de bilemiyoruz. Biz <gülüyor> bizim Aa, bizim geldi bak şey yapacağım. İşte geldi, Haydi Aa, bakalım. Salonda insanlar görüyorum. <gülüyor> Dursun yanılmıyorum değil mi? Şu anda bizim salonda tanıdıklar var değil mi? Tabii iyiyim. İçin bak görmüyorsun Adnan Beyler gelmiş. He. Bunlar da var. Ha? Ama bunlar duvardalar. Evet onlar da duvarda bırak otursunlar duvarda. Herkesin keyif yerinde karıştırma sen şimdi misafirimiz var sonra. Duvarda ne var mı? Bunlar bunlar. Bunlar bunlar kim Adnan? <gülüyor> ben ne bileyim duvardalar bu da bana soruyor ya Adnan. <gülüyor> Neyse şükür kavuşturana Hilmiciğim, nasılsın bakalım? Ha? İyiyiz hadi Allah! Haydi oldu be! Çar, çarptı be valla! Ha! Hilmi bari misafirleri çarptı, şimdi geldiler daha iyi. <gülüyor> ya ne demek istiyorsan Hoş geldiniz, buyurun oturun, oturun. Nasıl olduğumu sormuştunuz az evvel, umuyorum gerçekten merak ettiğiniz için sormuşsunuzdur. İyiyim, doğduğum günden iyi, öleceğim günden ha. kötüyüm. Ya sen Adnan kardeşim, sen nasılsın? Vallahi sen çarpana kadar iyiydim de biraz tabii. Reyce kardeş, o bilezikler koluna ağır gelmiyor mu? Bence seni böyle komple bankaya yatırmalı. Zarar edeceksin durduğun yerde. Bana laf mı soktu şimdi bu? <gülüyor> ne bileyim ben ne soktu. Ben de seni gibi dinliyorum çıldırtma insanı. Hilmi Bey, ben dosu yengeyi de söyledim. Haklı zaten de hoş bir şey değil ama kiramı ödemediğiniz için evimden çıkmanız gerekiyor. Şu anda burada bulunan herkes sizin hizmetkarınız. Ama ev sahibimiz değil misafirimiz olduğunuz için. Hizmetçisi değil midir ev sahibi misafir? Değil mi? değil mi? Değil mi? Değil mi? Her ev sahibi değil ama değil mi? Emrullah Efendi. Ben soruyu anlayamadım. Bir ara anlatacağım ben sana. Valla ben seni gayet iyi gördüm Hilmi'ciğim. Onu söyleyeyim yalnız. Adam iyi biraz çarpıyor ama hiç öyle... Olacak. ...milletin bahsettiği gibi bir durum yok. Gayet iyi adam ya. Maşallah. Nasıl bahsediyor millet? Ah. Ya sen bizim milleti biliyorsun. Ben söyleyeyim Dolay... Hilmi Bey. Delirmiş diyorlar. Aa neden? Yahu Emrullah sen ne öküz adamsın ya. hayır. <gülüyor> <gülüyor> E sözü bir kez sözüm benim ya benim sözüm bir kez sözü ya biliyor dur Biliyor bir dur <gülüyor> sen bizim milletin ağzını biliyorsun, torba değil ki büzelsin. Evet. Bazen büzmek icap ediyor koşuyorsun büzmeye bakıyorsun torba değil yenge aram. nasıl evet, büzeceksin? Büzecek? Torba ne değil nasıl büzeceksin? Doğru söylüyor adam. Ne yalanlar. Güya sen Tanrıyla konuşuyorsun. Ya. Yok yalan değil Tanrıyla konuştuğum hiçbir şey. Zaten insan istese de yalan söyleyemez ki ona. Her şey daha olmadan bilene nasıl yalan söyleyebilir insan? Değil mi? Değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Her bir şeyi biliyor kurban olduğum hattı zaten ben. Yani sen? Konuşuyorsun yani? Evet konuşuyorum. Hay Allah. Ne bu? şekilde oluyor? Hepimiz, yani içine mi doğuyor ne de? Duymak şeklinde. Önce duyuyoruz birbirimizi sonra anlaşıyoruz. Tanıyla konuşmakla bir insanla konuşmak arasında çok fark yok aslında. Bir insanla yaptığınız herhangi bir sohbeti düşünün. Biz mi düşünelim? Evet. Emrullah beceremez. Bari ikimiz yapalım. <gülüyor> Düşündük. Hadi düşündük. Yalanları çıkarın. Yalanları çık çıkardık. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey herkes borca girdi. Ah şimdiler soktular sen meraklısın değil. İşte soktuk. ne kaldıysa geriye saf ve yalansız olan onlardır bizim konuştuklarımız. E değil mi değil mi değil mi değil mi değil mi? Bey. Hilmi Bey öyle mantıksız konuşmuyor hattı zatında. da. Yahu Emrullah adam beri çarptı diyorum kardeşim daha ne konuşuyorsun Allah aşkına saçmalama Abla ya bazen olur öyle insana hani böyle tokalaşırken çat eder... ...aman taksiye binerken olmaz mı canım böyle kapısı çarpar budur Hadi ya. Hadi git oradan ne taksisi be? Bu öylesi değil bu be, heyecan bu gerçekten çarpıyor evet. bu. Hilmi <gülüyor> bir çapsana şunu. <gülüyor> Çarpmazsam ben çarpacağım komkomuz yapışacak duvara valla sizlere de beni çarpma şunu. Hilmi Allah aşkına bir çarp şunu ya bir Koç, çarp ya. Kocası diyor. Kocası diyor. Ya sen şimdi bunu çarpmazsan bu sabaha kadar benle taksi dolmuş diye münakaşa yapacak. Ya Lan canım yok mu Git git git, git git Allah git git. Git kardeşim git. Ben seninle uğraşamam ya. ya. Buyurun bir heyecanım buyurun. Bak <gülüyor> evet, buyurun. Aa! Ne oldu hayırdır? Anlat! <gülüyor> Vallahi çarpıyor bu. Yok canım taksidir o. <gülüyor> <gülüyor> Otur yerine. Sanki ben taksinin çıtı bu trafo şeysini ayıramıyorum dibine. Adnan oh. Bey, bir de ben bakayım ne? Hilmi, bir de bu bakayım ne? Ama ya, e ne var? Herkesi çarptın, hebes etti çocuk. Çarp gitsin ne var ya, bedava değil mi çarp gitsin? Git, git, git. Hem bunu çok çarp, belki düzenli bu yanlıklar. Evrol, sen hemen elini çekme, sana fizik tedavi yapacağız oğlum. <gülüyor> Yavaş, bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah okuma bu kanel resmen çarpıyor adam. Ama olmadı ki en güzel yerinde çektin elini bağırıyorsun. <gülüyor> yani. Atlan Bey besbelli bir şey var bu işte. Nasıl bir şey var yani? Peki Hilmi Bey, kurban olduğum sana gaipten haber veriyor mu? Yani ne olacak ileride falan? Emrullah yani sen şimdi bugüne kadar olanları anladığında olacakları mı merak ediyorsun? <gülüyor> Hiç işte ya, öküz işte, öküz! <gülüyor> gördün mü bak, tam şarj olmadan elini çektin, kafa basmıyor işte, gördün mü? <gülüyor> tam şarj olmaya da kafa basın, değil mi? Çünkü bu tip öküzlerin en az 4 saat şarjda kalması. <gülüyor> <şart>. <gülüyor> Yoksa randıman alamaz! Hiç kitap okumayan bir adam, niçin merak eder seneye yazılacak kitapları? Bu dünyada bile yaşamayı beceremeyen, niçin merak eder başka gezegenlerdeki hayat? Geçmiş ve bugün ne zaman bitirildi de gelecek sorgulanıyor. İşler hala kalleşçe hallediliyor ikili ve uluslararası ilişkilerde. Her ülkenin sınır komşuları dost ve kardeş düşman ülkeler. Doğru düzgün top bile oynayamıyorlar kavgasız. Ne topu ya kimden bas Kimle konuşuyor Delio olacak? Oyunları savaş gibi görenler savaşı da oyun gibi görüyor elbet. Aynı kadına sevdalananlar birbirini vuruyor. Aynı şeyden nefret edenler can ciğer arkadaş. Bir şeyi, bir kadını, bir erkeği ya da bir ülkeyi sevmenin cezası ölüm bile olabiliyor bazı. Öfkelendim. Hınç geçti, içimden suç işledim. Çok affederseniz biraz Tanrı'yla konuşmam lazım. Esrafular, biz yabancı mıyız? <gülüyor> Tanrım bağışla beni, Tanrım. Af diliyorum senden, Tanrım bağışla. Ben lafa öfkeli başlamamıştım. Tam da tersi, öfkeye karşı konuşurken birden nasıl oldu bilemiyorum. Tanrım bağışla beni, Tanrım ne olur? Yo, yo, burada olmuyor. Yo, yo, yo. Tabi tabi canım sen şey yap. Bu burada olmuyor. Nerede oluyor? Bizim yerimiz var içeride özel. Ay, komşu Allah yardımcınız olsun. Ay, yazık ayağım. Valla Adnan be Allah sizin de yardımcınız olsun. Bundan işiniz zor vallahi. Hmm, böyle bir şey değil mi? Değil mi? Değil hmm, mi? Değil, değil mi? Her şeyin içinde. <gülüyor> evet hepimiz çarpıldığımıza göre kalkalım. Ha? <gülüyor> <gülüyor> O zaman alalım hayvanımızı, gidelim heyecanlı <gülüyor> bakalım. Şimdi darlanırsa o sıkılır şimdi. Biraz da tüy döküyor galiba Adnan mı sizinki. Vallahi mevsimi artık bir ay böyle idare edeceğiz kusura bakmayın. Aman çıkmasın hanımla beraber otursun o evi. Adnan duvarda insanlar var dedi değil mi? Ay. Ya onu hep diyor da, ha. yani şeyle ilgili söylediğinde gerçek payı var gibi geldi bana. Nerede? ilgili? Biraz Irak savaşını şey etti ya, Birleşmiş Milletler nezdinde şey etti ya. Ben Irak savaşı'nda kaçırdım Adnan. Kofi anlam demedi mi? Laf arasında bir yere sanki kofi... Bir şey çağırsın. Yok, yok, yok. Ha. Savaşma, sevüş dedi. Sevüş dedi. Ha. Sen hakiki bir öküsün be. Uluslararası ilişkileri var. İlişkiyi duyunca hemen sevüşe bağladı. Ha. Ne anlayacak o? Yalnız Beyce bu yalanları çıkardın dediler ya ben çıkarmadım. Dursun ne çıkaracağım ya? Ne duruyorsun sen orada? Çıksana. Biz evdeyiz bizden. Çık. Saat Dursun'a. <gülüyor> tam 4 saattir. ...Hilmi için hem ağlıyorum hem dua ediyorum. Yoruldum da biraz ara vereyim dedim. İyi. Ah kurtarsın evladımı bu deli haller. Ah. Dedim ey kurban olduğum Allah. Hilmi seninle konuştuğunu söylüyor. Ne olur söyle ona kendi kendine konuşma. İyi, İyi. Ah rezil olduk helalim. Duvarlarla konuşuyor evladım. Alay konusu olduk Ay. konu komşuya. Az Ay. evvel yanında bir tür laf söylediler. Yok üşütmüş, yok kırlatmış. Ağzımı açıp tek kelime edemedim anne. Ne diyeceksin kız? Ne böyle oturuyorsun adamları? Tanrım adama. sana minnettarım, Tanrım sana minnettarım. Bana bunu hatırlattığın için sana minnettarım Tanrım. Gelin mi nereye? Bir... Sokağa çıkıp insanlarla konuşacağım. Hangi insanlarla? Bizim insanlarla. İsmet abi kabul et bir menajer olarak sınıfta kaldın abi. <gülüyor> Normalde sanatçılar meşhur olduktan sonra haykörlük yaparlar. Maşallah sen şimdiden başladın. Bırakın bakayım aranızda münakaşeyi baştan anlatın bana şimdi. Oğlum hiç kamera gelmedi mi köprüye peki? Ah geldi geldi, geldi. işin kötüsü geldi. Evet. Ama beni kurtaracak adam gelmedi. Neredeyse gerçekten atlamak zorunda kalacaktım köprüden. İsmet abi ayarlamıştı ya yani. Ee, Adamın ne yaptın? işi çıkmış ben ne yapayım? Ha. Ne yaptın peki oğlum? Ya... Çıktım korkuluklara, aşağı bakamıyorum, ödüm patlıyor. Hayır biliyorum, o mesafeden atlayınca beton etkisi yapıyorsun. su... ...bir de ben tam parmaklıklara çıktığımda, yağmur fırtına bastırdı mı? Fırtına da benim kabahatim değil mi? Tabii, böyle havada organize yapılır mı? Hiç! Ya, ya, ya bekle, Allah bekle, adam yok! Şarkıyı söyledin mi bari? Söyledim ama rüzgardan duyulmadı ki! Ah Daha iyi okuyabilirdin, <gülüyor> şey yapma şimdi! Eee, kim kurtardı peki seni? Aha, ben! Baktım adam gelmiyor, ben kurtardım! Yani şundan nankör arkadaş hayatını bana borçlu! Gel bakayım buraya gel, buraya <gülüyor> gel buraya anne, gel! Anne, anne donuyorum! İçine, içine, içine, içine... Salaklık içinizde işte bizim. <gülüyor> Yürü hadi içeri. Üstün başını değiştir, kafanı kurula hasta olacaksın. Hadi oğlum. Hadi, hadi. İsmet abi, aklına başka bir fikir gelirse bana söyleme olur mu abi? Evet. Dondum. Ben senin için hayatımı tehlikeye attım beyefendi. Sanatçı işte, kaprisli oluyor. İsmet, Allah'ı ancağım ya. Donduk donduk donduk donduk donduk. Son gelen kapıyı kamasın, son gelen kapıyı kamasın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, hepinizin aynı şekilde topallaması gerekmez. Yeter ki hissedin bir ayağı ötekinden kısa olmak nasıl bir şey? Bakın mesela şöyle olabilir. Dikkatlice bakın. Bilmi yap, yap, yap. <gülüyor> ne yapıyorsun? Arkadaşlarla birlikte topallıyoruz. Ha bu arkadaşların hepsi topal mı? Yok yok. Sadece Rüstem kardeş topal. Siz niye topallıyorsunuz peki? Ya, o bizim gibi yürüyemiyor ama biz onun gibi topallayabiliyoruz. Ee, böylece o da kendini sakat hissetmiyor. Ha. Düşünsene insanın normal gelişimi böyle olsaydı... ...topallamayanlara sakat diyecektik değil mi? Hilmi abi! Ev müsait değil abi, Biz gidelim istersen ah, ha. Doğru, yo yo abi. yo, bu ev her türlü insan işine her daim müsaitdir kardeşlerim. Abi. Oturun, abi müsait oturun şey söyleşelim. Gelelim, gelelim, gelelim. Henüz tanışmıyoruz, sadece kendimizi tanısak birkaç saati deviririz Tabii be. Abi. Oturun şöyle... Bir devirdin mi sen? Kim bu insanlar? Ne işleri var? Şu köşedeki inşaatı seyrediyorlardı birlikte. Ben yanlarına gittiğimde henüz birbirleriyle konuşmamışlardı. Sonra işlerinden bir tanesi, şu griderin fiyatı kaç paradır acaba diye bir soru attı ortaya. Hmm. Ben, ben de söyleyelim. Ol, ol, ol, ol. Aferin, çok faydalı bir soru olmuş, İyi etmişiz. Evet. <gülüyor> <Gülüyor> Velet talin amin anne ne ha. ne kim bunlar Hilmi'nin inşaattan arkadaşları bak bu yurttaş hangi inşaattan hangi inşaattan olabilir anne Hiçbirinden. niye soruyorsun o zaman. E sen inşaattan arkadaşları dedin şey. Şimdi... Ne dedin miyim? Bana bir, bir, bir, bir, bir. Ay, Arkadaşlar tanıştırayım. Oldu. Annem hayatının yarısını namaz kılarak diğer yarısını magazin seyrederek geçiriyor. Uzunca bir süredir. Oğlum şimdi durup dururken el alemin adamlarına tövbe estağfurullah. Ne, tövbe. Niçin tövbe ettin şimdi anne? Ne? Tövbe. tövbe estağfurullah dedin ya. Ne zaman? Ah tanrım ben seninle konuşuyorum deli diyorlar. Ama seninle konuştuğunu bile hatırlamıyor akıllılar. <gülüyor> neyse neyse. Topal Rüstem de inşaatın arasına dilenmeye gelmişti. Benim adama hem topal diyorsun hem dilenci. Çok ayyem. Ay, çok... ay, ay, ay. Çünkü Rüstem hem topal hem dilenci. Doğrudur. O utanmıyor topallarken ya da dilenirken. Açık açık dileniyor bariz bariz topallıyor. Doğrudur benim mesleğim bu. Bütün utancı topallamayanlar ve dilenmeyenler paylaşıyor nedense. Özürlü diyor lan. bu yüzden Rüstem'e. Evet çok gücümüze gidiyor gerçekten. O özür benim tek sermayem. Gidecek elbet Rüstem. Topal olduğun için birine isyan edebilirsin evet. Ama için özür dileyeceksin doğuştan bir ayağın ötekinden kısa diye. Bir süre dilendim ben de Rüstem'le birlikte. Ne yaptın? Ama kimse kuruş vermedi bana. Para verecek bir kusur bulamadı bende kimse. E oysa benim ruhum hasta. Ama kimse metelik vermiyor ruhu topallayana. Hilmi abi Hı? müsaade et bir elini öpeyim. E niçin öptü şimdi elimi? Öpülecek bir elim mi var yoksa ele öpülecek bir adam mı oldum? ortada hiçbir sebep yok ki? Yani. Bilmiyorum valla içimden geldi. Demeyecek seninle inşaatın orada tokalaşınca da küçük bir elektrik çarpması oldu. İçime böyle bir şey aktıydı sanki. Aynısı bana da oldu. Benim de içim uzun zamandır böyle huzurlu olmadıydı. Dört sene evvel içi tıka basa dolu bir cüzdan bulduydum cami kapısında. O zamandan beri ilk defa oluyor. <gülüyor> İlmi abi müsaade et şu mübarek elini bir de ben öpeyim. <gülüyor> Dursun ne oluyor burada? Hilmi'nin el öpenleri çoğalıyor. Ve işte o gece belki de bir daha durmamasını anlatmaya başladım. Anlattıkça dinlediler, onlar dinledikçe anladı. Ne anlattığımı çoğu zaman dinleyenlerle birlikte anlat. Ama anlattım. Anlattıkça duydum, duydukça anlattım. Ya şimdi Hilmi abi anlatırken biz de toparlayacak mıyız? Ne bileyim ben. Sevmenin pek az çeşidi vardır gönül raflarında. Birini ya da bir şeyi seversiniz ya da çok seversiniz. Ama iş sevememeye gelince sonsuz seçenek vardır önünüzde. İster sinir olursunuz ister gıcık olursunuz. iğrenirsiniz, tiksinirsiniz hatta sık sık nefret bile edersiniz. Ne yazık, ne yazık insan sevmeme çeşitlerini harcıyor mesaisini çoğun. Oysa sevin dedi Tanrı. Adı sevgili olanlar bile karşılık istiyor kalbinin ataşızını Ben seni seviyorum ama dur bakalım sen de beni benim seni sevdiğim kadar seviyorsunuz. Oysa sevin dedi Tanrı. Önce sizi sevmeyenlerden başlayın işe karşılık istemeden, pazarlıksız sevin sizi seveni de sevmeyeni de. Oysa sevin dedi Tanrı. Önce sizi sevmeyenlerden başlayın işe. Karşılık istemeden pazarlıksız sevin sizi seveni de sevmeyeni de. Oysa sevin dedi Tanrı. Önce sizi sevmeyenlerden başlayın işe. Karşılık istemeden ha... <gülüyor> Doğru söylüyor adam da anlayana tabii kime konuşuyorsun hiç. <gülüyor> ya gitmeden bir elini öpseydik hocamızın. Ya! Hocamızın Kocanızın diyor kızım. Kızı kocanızın mı? Evet diyor? kocanızın. Bence Hilmi hocamız bizi bir kere daha çarpaydı... Çok daha rahat bir gece geçirirdik şüphesiz şüphesiz. Kendisi müsait değil, ben çarpsam olur mu? Hadi beyler bu evinde bir düzeni var, ne yapıyorsunuz canım? Saat kaç oldu, hadi bakalım hadi. Hadi. Hadi. hadi. Kokuyor kardeşim boş, götür şunu. Sen Bocam. benim oğlunun durumu hocaya hocam. bir hatırlatırsan Hayır. o tanrıya iletecekti de. tabii tabii, hatta öne alır senin oğlanın durumu. Hadi gire gire, hadi. Ya hadi kardeşim, hadi yani. torpil yaptırmaya gelmiş, zibiriye bak Allah üstüne. Aman, hocamın dişi gücü kalmadı, Selim meseleyi ön alacak. Burada bunca eşi dostu dururken he. Evet. Bunlar çıldırmış ya. Hocamız Tanrı'yla konuşurken bu lüzumsuzu araya sokacak. Bak şimdi. Yahu Tanrı'yla kul arasına girilmiyor. Senin ne işin var Tanrı'yla Hoca arasında terbiyesiz. evet. Evet bir oturanda bir daha kalkmıyor. Günlerdir dolup taşıyor burası Adnan Bey. İyi ee, Hoca da yoruluyor bir yerden sonra. Adam nereye değil kadar mi? değil mi anne Nasıl yorulmasın ya? Değil değil mi? Mi? Değil mi? Yalnız yenge hanım, bu kutular nedir? Her yerde aynı bak. kutulardan var soracağım ha, ha, ha, ha. soracağım. Bak Adnan Bey oğlum baklava şey... herkes baklava getiriyor. Hepsi aynı yerden alınma. Evet. Şu köşedeki pastane yok mu İşte orada. Eve en yakın yerden son dakikada alıp geliyorlar. Allah Allah. İçimiz dışımız baklava oldu her gece baklava yiyoruz da kirayı da denkleştiremedik Şu daha. Abla sen yok. Abla sen yok. sana da mahcumuz farkındayım. Kirayı diyorum kirayı. Birkaç kutu baklava götür istersen giderken bak da oğlum. Dursun yenge bir alimi. Bir seçilmiş kişiyi evimden çıkartacak kadar devirmedi herif. <gülüyor> ben bunun hesabını nasıl veririm yarın? Zorum akşerde. Eee vallahi veremezsin, Çok zor. <gülüyor> Daha evsizlik eviniz konu kapanmıştır hatısa artık. Haydi bakalım. Haydi söylüyorsun Emrullah Efendi. Yani. Sen gerçekten televizyona çıkarılacak adamsın. Sağ ol. Helal olsun sana. Allah ben sana Abi. bir şey söyleyeyim Emrullah Efendi? Çok doğru bir hareket Sen. yapıyorsun. Ay koca mesela, laf arasında seni Tanrı'ya bir şikayet etse, gittin Allah gittin sen ağrımda bu da kaldı hani, hadi. Bu Allah ya. hadi. Yavuk mu zaten iyice yavuk. Vallahi yanarsın Emruş, yanarsın. Allah beni o nurlu kişinin bedduasını da korusun aman aman. Ben hepimizin duasını alacaksın Emrullah evet. efendim. Ee, evet. kolay değil. Ben değil mi hocanın, annesiyim bir yerde. Atışı ah. Allah Allah. E, değil mi valide hanım, değil mi? Ben hayat arkadaşıyım. E değil mi yengenim değil mi? Ben yakın akrabasıyım. Uzatma İsmet uzatma. <gülüyor> Yalnız bu baklava işi benim biraz canım sıktı. Onu da söyleyeyim. Niye Adnan Bey oğlum? Ya şimdi hocamız neticede işsiz kalmış bir insan değil mi? Aa, değil mi? Değil mi? Adam batmış. <gülüyor> e zaten başına gelen hadiseler adamın batmasının akabinde olsun. E nedir bu ya? Her gece bir ton insan geliyorlar. Yiyorlar içiyorlar baklavayı bırakıp gidiyorlar. Aa, evet. Evde doğru düzgün ekmek yok. 16 kutu baklava var ya. Kaçalım abi evet. Ne bu la? Buyur Bey. Sen bilirsin. Bir kutu baklava kaç liradır? Bunların büyükleri 27 parça baklava alır. 10 milyon. 10 milyon. Hadi buyurun bakalım. Ya kardeşim, sen bu 10 milyonu her akşam pastaneciye vereceğine bu insanlara ver. Kendilerine ne lazımsa gitsinler onu alsınlar diye efendim. Eyvallah hiç mantıksız bir cümle değil. Hayır öyle olsa ben anlardım çünkü de. Behcan'ın sizi bilmiyorum da. Ben de anlardım. Oki on milyonu veriyorsun, değil mi erkek? Heç canım, sen baklava değil, un alırsın icabında. Ne unu be gerçek, ne unu? Adam gider beyaz eşya alır, elektrikli bir şey alır ya. <gülüyor> Yarından tezi yok, ben bunu herkese söylüyorum kardeşim. Madem ki her gece geliyorlar ve bir kutu baklava on milyon, bundan sonra sistem bu. Verirsin on milyonu, o aşağı. Bütün. Yalnız on milyon olan büyükleri, bu küçükleri bırakırız. Efendim küçükler, bırakın. Hilmi hoca efendinin muhabbetinden istifade etmek küçük bir hadise değildir efendim öyle mi engellem? Öyle, tabii, öyle mi valide hanım? A tabi Hilmi hoca bu. Öyle mi beyecan? Tabi öyle Adnan. Öyle mi çocuklar? Öyle, öyle abi. He? İşte bu. Bana sormayacak mı Adnan Bey? <gülüyor> Bence lüzum yok he yengellem? Yok çok lüzum yok. Valide hanım? Bize sordun kafir. Beyecan. Ne gerek var çocuklar? Lüzumsuz. Lüzumsuz. İşte bu. Olmuş mu bizim evde misafirliğin fiyatı 10 milyon? 10 milyon. Güzel para. Benim bundan zerre haberim yok ki. Ve ben anlattıkça anlatıyorum bir büyük kutu baklava parası. Geliyordu insan. Bazen gülüyor, bazen ağlıyordu. Bir resim vardır onca gürültülü görüntü arasından hiç aklımdan çıkmayan. Hani bunu mutlaka anlatmalı birine dedirten cinsten. Nasılsa kaydedilmiş bir hayat parçası. Orta yaşın hafif üstünde düzgün bir kadın, düzgün bir yolun ortasında, düzgün bir binanın önünde bağırıyordu. Ama yapmayın, o daha bir çocuk. Hala sırtına havlu koyasın var onun vakitsiz terlemelerde üşütmesin diye. Yapmayın, o daha bir çocuk. Ama yapmayın diyordu kadın, o daha bir çocuk. Düzgün metallerle kaplanmış ve hiç penceresi olmayan bir cezaevi aracının içindeydi 16 yaşındaki çocuk. Yüzü görünmüyordu çocukların sadece bir tanesinin eli. Ama yapmayın diyordu kadın o daha bir çocuk. Ama yapmayın diyordu Tanrı o daha bir çocuk. Ve bir buçuk yılın sonunda düzen kurulmuştu işte. Herkesin keyfi yerindeydi. Ve ben gün geçtikçe artan bir iştahla anlatıyordum. Artık her yerden, her kesimden dinleyicilerim oluşmuştu. Neredeyse meşhur birisiydim artık. Tam havasına giriyordum ki şöhretin... ...şöhret bir insan şakasıdır dedi Tanrı. Çoğu zaman hiç kimseyi güldürmüyor. Şöhret neymiş abi? Ne bileyim ben? Elektrik kardeşliği buyurun. Bu akşam mı? Bir dakika deftere bakayım. Pardon ama bu akşam hiç rezervamız yok. Hayır çok önceden yer ayırtan musafirlerimiz var. Sivas'tan bir grup gelecek bu gece mesela. Ya hafta sonu için daha önceden ararsanız olduğu hayırlarla kalın. Seveni kıskanır kim olsa kıskan. İsmet abi teyp hazır değil mi? Hazır hazır misafirler gelsin başlayacağız müziği. Kolay değil abi ilk demom. Ben de misafirlerle birlikte dinlemek istiyorum. Bunları dinlerken görmeliyim nabızlarını yoklamalıyım. Ha tabii, bir bakarsın şöyle. Eğer bu şarkıyı beğenmezlerse müziğe küsecek. Ya, ya herhalde be. Ben de onların sevdiği şarkı neyse onu söylerim abiciğim. Neyse ki isim konusunu halletik ol. Hilmi hocanın oğluna mübarek Ramazan'dan daha güzel isim mi olur be? Direkt bir şey yani. Ulan aylardır kaybolmamış şey arıyor değil mi? Yalnız İsmet abi bu... Elektrikli hocanın oğlu diye tanıtım yapacağız dedi ya Şerafettin Harun. Ha evet. Bu şey olmayacak mı? Hani babam duyar da hoşlanmazsa. Merak etme be oğlum. Baban tanrıdan başkasını duymuyor artık. Bu Allah da konuşuyor Allah. işte bana Allah. öyle. Cami Anne! Çabuk de ben Çabuk. geldim. Ah. Merhaba efendim abicim Merhaba ramazan ne oldu bizim? demo geldi mi geldi sözlüm ha, geldi buru buru. misafirler gelsin hemen çalacağız Çok güzel, tamam. baban geliyor mu bu akşam maalesef hocamdan benim adıma özür dile dedi rahatsız biraz yapma evet bir. Neyse, misafirler mi? gece hala uyuyor bizimki nasıl uyuyor uyandırdım uyandırdım hoş geldin şükran Olsun ne diyorsun ablacığım ya rezil oluruz valla evet. ben gidip bakayım aman anne aman, geçen, geçen akşamki gibi olmasın da sus sus aman bütün gece uyudu ay Allah'ta kimse parasını geri istemedi ayret bir adam aman bir de o şaşık adın dışında <Gülüyor> salak Hocam ben bu şarşlılıktan nasıl kurtulabilirim diye sormaya gelmişmiş hocaya. 25 milyona göz ameliyatı verdi o bolluk. Duramazsın, ah, yayıl ameliyatı yapacağım. Merhabalar olsun efendim, Al, merhabalar. Neredesin sandanmesin? Ya hocama özel minder getirdim ya. Ne bu derin mi Aç bu? kızım kapıyı, emri Çok yumuşak bir şey. Çok güzel değil İyi, abi. İyi gel, Şunları mutbağa bırakayım. Ne bırakıyorsun diyor? Ya yürüye ben mutfağı. biraz bisküvi aldırdım. Pötüpür, pötüpüf, otup şey. Ah, otup şey. Güzel. Geçen gün ikram zayıfta, merakın ol, hatırla. Ya ya lafı da çok uzattı, üç kere çay servisi yapmak zorunda kaldı. Ah, işte hocamız lafı bu kadar uzatmasa. Şu muhabbeti iki saatte bitirse, belki öğlenleri de misafir alacağız, çift sefer yapacağız ama. Aa, ah, ah, güzel söylüyorsunuz da o saatte uyanıyor mu ki atlan? Zaten yine uykalı olmuş. Yine mi uykalı. Urfun ya gece oh, demek uykusu oldu. beni öldürüyor. Hıghe, hıghe, hıghe, her şeyi mutlaka sızın hisse bıraktım. İyi, atsa, alene, sağlık, sağlık. Hocam da bir bari kizi Yıkıyıp yıkıyıp. Geçiyordu demek ki yine. Uyumasın mı yani adam Emrullah? Sabahlara kadar sen mi konuşuyorsun? Yok Estağfurullah. Elbette uyuyacak o Ya o Emrullah sen kapıdaki e, yerini e, almak için ne bekliyorsun? Gidi, misafirler gezecek. Ayrıca Emrullah. Hey yenge. Lütfen tarif etme. Hey. Git bizzat kendin hey. getir. Bak apartmanda taslıdır çıkıyor komşular rahatsız oluyor sonra. Taslıdır çıkarak sen bana söyle ben nolu apartmanda çıkarım. Yavaş korkutma milletin <gülüyor> yavaş. Cevval çocuk seviyorum bu cevvali. Cevval Gerçek ama böyle. cevval yani evet, şey değil. Tuhaf yani korkut Şimdi muhabbet tatsız olmaz inşallah. Ha? Uykulu uykulu. Yok canım. Bütün gün <gülüyor> hiç konuşmayınca akşam daha çok konuşuyor. Hay maşallah. Evet, Ay maşallah. Hala bazen şaşırıyorum ya. Ne güzel anlatıyor hocam. <gülüyor> hani Allah söyletiyor derler ya. Öyle anlatıyor hayır, adam ya. Hayır. Yani. eğer seçilmiş kişiyle aynı muhitte yaşama şansını bahsetmiş bize Cenabı Rabbim kurban olduğumu <gülüyor> haberimiz yok ya. Onun bir sözünü aldım hocamızın bir sözünü aldım. Evet. Hat sanatıyla ile yazdırdım. Evet. Dükkanın girişini astım ah canım abi. Canım Tüylerime işte. bak. Tüylerime bak. Vallahi billahi evet. çok güzel yapmışsınız. Hangi sözünü yaptınız öyle Eee hani şeyle ilgili olan sözü yok mudur hocamızın meşhur şeye? Şura... Kardeşlikle ilgili olan vardı adı. Yok değil. yok. Ah, anladım ben ablam beyin hangisi? Tamam. Saygıyla ilgili değil. var. Ah, onun şey onun bir küçüğü neydi? Sevgi. Sevgi. Sevgi. O sevgidir. Sevgi. Oh, hani diyor ya. Evet. Bak. E, seni Sevmeyen bir kişi iyi olursa. Bir ne çocuğum bak bak. Evet. Ee, sen de git. Evet. Onu sevmeyen kişiyi bul. Buluşur buluşmaz. Sevesin gitsin. Öyle mi diyor? Daha duygulu bir şey söylüyor ama. O. Ya şimdi doğrusunu doğru. istesem ben bunu hatla yazdırmışım ya. Evet. Ben onu okuyamıyorum ki ya. <gülüyor> Adam böyle böyle böyle yazmış. <gülüyor> evet. Dünya para verdik, dört metre bir şey yapmış, gözümü anlamıyor. Allah Allah Azam be vallahi sileceğiz. Her dakika beraberiz, cebimiz önemli değil? Adam iste bir şey söyleyeyim mi? Dur. Bu filminin eskiden de vardı bu yürü, hiç kimse bilmezdi, biliyor musunuz? Ben tanıdığım ilk günden beri farkındayım. Tanrım işte. Ya sen onun hayat arkadaşısın, tabii ki bileceksin evet. ya onu. Evet. Anuş abi, benim demo da hazır. Demo ya, bakalım. <gülüyor> i̇lk misafir gelsin, hemen çalacağız abi. Şş. Hadi bakalım, bak Şş. o yaptığını hadise tutacak. Dur. Seven yıpranır. O çok güzel o sound. Onun üstüne git. Şimdi onun üstüne git. Evet, ee, adamım benim bono da hazırdı. Bono mu? Evet, benim bono şeysini hemen bir konuşsak diyorum ben onu. Ama bu kişi neyiniz var ya, o demosan bono ne oluyor ya? <gülüyor> evet, Bonolar falan garanti ediyorsun, onu boş ver. Ben sana mikrodalga fırın gönderdim. Onu konuşan bana ya. Haklısınız, <gülüyor> vallaha, Allah razı olsun. İyi aklıma getirdiniz. Ondan beraber bir şey geldi. Başka bir küçük bir şey de böyle bir dar dar dar dar dar da bir robot. Evet. Hiç sevemedim Adnan Bey ben o robotu. Robotu sen mi? Ellerimi doğradım ben onlar hep. Ellerimi doğradı. Evet onu hiç sevdim. Allah belasını versin onunla. <gülüyor> evet. <gülüyor> At gitsin senin beğenmediğin robotu. Ben köpeğime vermem. At gitsin. Değiştirin <gülüyor> başka şey alırım. Ya dükkan çoğunca. Bir can benim vallaha. Adnan Bey, ben. Adnan Bey. Ne oldu? Ah, ah televizyon yine oğlumdan bahsetti. Ah <gülüyor> ya, yine mi ya? Her defasında <gülüyor> ilk duymuş gibi şaşırıyorsun. Anne hani alış artık ah, böyle ondan sonra böyle. değil mi kızım? Çok normal değil mi ben annesiyim? Doğru Hani doğru. geçen bir şarkıcı kız vardı. Gel de o buraya uzun boyu sarışın olsun. Anne her gün geliyor bir tanesi ben bilemem ki şimdi bunları. Şey. Nurgül'ü diyorsun babaanne. Aa, bilir, bravo, bak. bravo Nurgül o kutu kutu penseyi okuyamayın. Evet. <gülüyor> Nurgül bak vallahi helal olsun. Sözünün eriymiş. Tanıştıracağım seni dedi ve tanıştırdı Şerafettin abiyle. Bak ben de bunu unutmam. İleride beni fuara mı çağırıyorlar? <gülüyor> tak Nurgül'ü kadroya alıyorum hiç. Ah Aferin oğlum iyi edersin. Bu kadar uzatınca ben de lafı bir yere bağlayacak dedim ama. Allah bilmem. İyi anne ne diyor Nurgül boşver sen. Yarım saat... Hilmi Hoca evladımı öpü. Hah işte dedi. Hocamız dedi hep doğruları anlatan birisi dedi. Evel Allah. Evet. evet dedi evet. Ben de inanıyorum onun Tanrı'yla konuştuğuna. Allah Allah buna inanmayan mı kaldı canım memlekete? Geçen gün gelen profesör hatırlarsanız çocuklar. Adam iki saat böyle ağzı açık dinledi ya. Adamın ismi neydi ya? Tortamış mıydı? Neydi adamın adı ya? Bu <gülüyor> <gülüyor> Tonton adam. Aaa! Beş tane poğaçeydi hatırladım. Lüp lüp, çaya batırdı, batırdı, yedi böyle poğa yolda. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da böyle Çok ya çaya batırınca. Çok sempatik adamdı da ben ismini hatırlıyorum ama tartılmış mıydı böyle sempatik. <gülüyor> evet bir evet, evet, evet. tatlı Tonton dediler. Adnan Bey, meşhurların hocası dediler. <gülüyor> i̇şte buyurun, ne demişler? Meşhurların hocası. Hı. Bir de ben fiyata zam yaptığım zaman sen itiraz etmiştin. Ne dedim ben? Zaten yerimiz kardeşim. Cebinde para olan gelsin. Hayda hayda dolar burası. Hem daha prestijli, hem daha kârlı. Değil mi filim? Hayda tamam da adam bey ben baklavaya nazaran nasıl olur diye bir tereddüt ediyorum. Ayıp olmaz. Şimdi ekonomide şöyle bir kaide vardır yayınlarım. Eğer bir şey Baklamaya nazaran olmazsa e? şöbiyete nazaran olur. Hadi gidiyor beni batır. Buraya ekonomi şeysinde adam simit söylemiş. Adam simit ekonomi şeysinde. <gülüyor> ay vallahi adam olmuş söylemiş. Afferin anne ne güzel laf etmiş vallahi. Yaz adam size bir şey söyleyeyim ben. Bu para işinden filmeye bahsetmemek bizim canımızı sıktı. Biz öyle konuştuk. Ay, Bu gece açalım diyoruz e filmi e parayı. Eziz. Ay, ay ne. <gülüyor> Eziz. Adamın başına ne geldi geldiyse zaten bu para pul işleri yüzüne gelmedim ya? Evet. Bırakın hocamın huzurunu bozmayın. Bırakın anlaştır o. Öyle mi? Aa, ay gel gel. Herkes yere geçin. Ağabeyle Ağabey, aç. Aç yavrum demoyu. Aç demoyu. Neredesin? Neredesin? Yavrum hep geç. Hep geç. Sizin başlıyor Evet hazır <gülüyor> mı? Seven kıskanır yüreğindekini kim olsa kıskanır. <gülüyor> keskanır de seni gel benimle Kitleye baktım şarkı bayıyor ne yapsa fayda yok. <gülüyor> Söz bak müzik Ramazan'ın bizim bir sözümüz yok öyle vokal bizimiziz. Allah Allah. Haydi bakalım. Allah Allah. Evet. Haydi bakalım. Evet yeğenim. Açılış için hazırız kadenetin efendim. Biz de hazırız efendim. Buyurun. Hadi. Hadi Kamile içeri git de hocamızı çağır kızım bak misafirlerimiz kendisini bekliyor. Baş üstüne anneciğim. Yalnız yavrucuğum sen odadan içeri girdiğinde hocamız ile konuşuyor ise O seni fark edip bir şey sorana kadar bekle Sakın sözünü kesme Allah günah yazar kızı olsan bile Babanın sözünü hatırla Hiçbir akrabalık bir bağışlanma sebebi değildir hiçbir gerçek suçluya Değil mi? Değil mi? Değil mi? İnsanın babasının söylediği herhangi bir şeyi unutması Zaten günah değil midir anneciğim? Hayır sen çok yaşa yavrucuğum Böyle buyurun, buyurun hocam, böyle buyurun, böyle buyurun, böyle buyurun işte, böyle buyurun. Aman, kanı ağrıyor. İsmet, ah, ismet, i̇smet, İsmet, sana kaç abi. defa söyledim bana hocam deme. Ben henüz tam bir öğrenci bile değilim. Benim kaydolduğum okul 100 yılda bir tane mezun ediyor. İsmet, 100 yılda bir mezun Allah! Allah. Allah! Kalk amcacığım, kalk. Bunun için ekstra ücret vermeniz lazım, kalk. Ya, elit ya! Abi ne güzel bedava atlıyorsun be! Sabahtan telefon açıp adını yazdıracaksın. Ben atlayacağım diyeceksin. Niçin ayağa kalktınız? Buyurun oturun. Ve çok rica ederim bir daha misafirimiz olursanız ben salona girdiğimde ayağa kalkmayınız. Çünkü bilirim geldiğinde mecburen ayağa kalktığınız insanları ne gönülden sever ne de gönülden dinlersiniz. Ya sizin bu huyunuz ne olacak böyle Allah'ınızı aşkına? <gülüyor> Ya bir alışmışsınız, ilkokuldan beri kimi görsenize ayaklaşırsınız. Otur be kardeşim, bir rahat olun, bir oturun ya. Yine oturacağım yere bir minder koymuş bir akraba Oysa kuru bir sandalyenin kıymetini bilmeyen minderlisinin hiç bilmez. Ee. Değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? mi? Kaldırın hepsini kaldırın şurada, kaldırın! Kalın bakalım. Emrah, hep, hocamız demez mi? Kuru bir sandalyenin şeyini bilmeyen, çek yatı falan nereden bilecek diye? Tekenler, şundan atlayacağım. Çevim, Buyurun oturun. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Baş hoş bulduk madem. hocam. <gülüyor> Yine hocam. Kimseye bir ders vermişliğim yok. Üzülerek hocam lafınızı da kabul edemem. Hocam biz metninizi çok duyduk onun üzerine geldik. Beni methedenlerden sorumlu muyum? Neyimi bile methettiklerini bilmiyorken işledim. Hocam siz Tanrı ile konuşuyormuşsunuz öyle mi? Evet konuşuyorum. Ay ne güzel. Sağ ol. <gülüyor> Ama bunu isterseniz siz de yapabilirsiniz. Tanrı ile konuşmak benim için övünülecek bir şey değil ki. <gülüyor> ya olur mu hocam bunlar nasıl yapacak onu ya? <gülüyor> ya bunlar da kendi arasında konuşamıyor. Onu nasıl <gülüyor> yapacaklar? <gülüyor> hocam nasıl bir ilişki tarzı kuruyorsunuz Tanrı ile? Direkt görüşüyoruz. Ne bir kolun ne bir alet hiçbir aracı kullanmadan tıpkı hepiniz gibi herkes gibi. Allah Allah. Şimdi burada tabii hepiniz gibi de değil lafım giriş tabii. Yoksa siz nasıl direkt görüşeceksiniz? Mümkün değil tabii oğlum. Yanlış hocam bize bir kutu baklava demişler. Aa, gelince sen... gördük ki Efendim o tip böyle e, konuyu dallandırıcı mahiyette sorular sormasak <gülüyor> Evet, evet. ya <gülüyor> bu tip sorular hocamız cevaplamaz değil mi? O bölgeye ilgileniyor diye bakıyorum ben ama hiç orada <gülüyor> ay la kala hadi. <gülüyor> baklava mı? Ne baklavası bu? Bakın fıstıklı mı yoksa cevizli mi diye sormuyorum bile sadece ne baklavası dedim. Aman öyle laletayın kuru baklava hocam üstünde durmaya değmez. <gülüyor> Biz böyle bir suvazla geldik Hoca Efendi Hazretleri. Hoş geldiniz. Nedir sizi başka bir şehirden bizim fakirhaneye getirdik? <gülüyor> Metneyiz tüm suvaz ellerini tuttu o alentirikli hocam. Hastalarınızı çarparak şifalı alıyordu şunun. Geçen bahardı. Benim bu gözümüm ben sen. Haşa haşa haşa hiçbir yaraya sürecek bir ilacım yoktur. Tanrı'dan duyduğum birkaç kelimeden başka. Nasıl yani hocam? Sözle mi tedavi ediyorsunuz? Hiçbir özürlüğü iyileştirdiniz mi mesela? Ya ben kimseyi iyileştirmedim. Bir insanı olduğundan daha iyi yapmaya gücüm yetmez ki ben. Yok yok iyileştiriyor çarşamba arayın. 120 volt ayarlar size. <gülüyor> Yalnız sana 220 şart göz olduğu için. Eğer bir üçüncü hasta bulursanız üçlü fişle toptan da şey yapabilir. <gülüyor> Adem bir tenzilatı hatırlatalım unutmayalım. Şimdi Tenzilat trifaze ben. olunca indirimli oluyor tabii. Evet. Hocam çok affedersiniz ama muska yazıyormuşsunuz. Yo ben öyle bir şey söylemedim. Ama az önce yaraya kelime sürme lafını siz etmediniz mi hocam? Ettim eve. Ama bir sözün bir yaraya ilaç değilse bile sızısını azaltmışsa bundan suçluluk mu duymalıyım? Kalı ki tedavi ettiğimden çok yara açmışımdır belki de. Belki unuttuğu bir yaraya hatırlatmışımdır birisi. Estağfurullah hocam siz ne için hatırlatıyorsunuz? O deyyus kendisi hatırlamıştı. <gülüyor> Peki hocam siz Tanrı tarafından seçilmiş olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Tanrı sizi seçti yani öyle mi hocam? Evet bu çok açık değil mi? İşte burada canlıyım konuşuyorum o halde gerçek hayattayım. Karşınızdayım görünüyorum. Ki görünmek her zaman delil değildir seçilmişe. Zira her gözün görmediği milyonlarca canlı yaşamakta dünyada. Canlanmak sınavında seçilmiş olmasa ne iş olur bir canlının bir dünyada? Her canlı seçilmiştir ama çoğu için seçildiğini bilmez. Hayatı boyunca bunu bulamayanlar olmuştur ve tüm başarısız ölülerin ölüm sebebi de zaten bu derttir. Ve içlerinde zengini de vardır yoksulu da. Bu derdin çaresi para değilmiş anlaşılan. İşte burada bir salon dolusu seçilmiş oturuyoruz. Ama hangimiz hangi konuyla ilgili seçilmiş bunun seçimini yapmak benim adıma düşmez. Evet demek ki neymiş? Seçimlerde bize sormadan oy vermek yok. Hocam çok affedersiniz ben bir şey daha soracağım. Yani şimdi siz bir salon dolusu seçilmiş derken... Şu duvarın içindeki insanlar da dahil diyorsunuz öyle mi? Evet duvarın içindekiler de dahil. Şu duvarın içinde insanlar mı var hocam? Evet var. Evet ama konu dalanıyor kardeşim Abi yani bir bir duvarın daha, bir içinde. Bir dakika bir dakika Bakın e, efendim hocamın sizin sorularınıza çok güzel cevaplar verdi gençler. Siz artık oturun dinleyin çünkü Sıvas'tan gelenler mağdur durumda. Değil mi amcacığım? Evet adamcağızın gözünü ferişiyormuş olmuş. Cer konuşuyorsun canım. Olmaz, olmaz. olmaz. Evimize gelen misafirler. Evin usulüne uyarsa çok memnun olacağız. Değil mi? Yok yok yok. Eğer bir yerde artık tartışılmaz bir usul oluşmuşsa yeni bir usul yaratın dedi. Zira bir şey yapmanın şekli yani usulü amacının önüne geçmekte. Amaçtan çok usulü kutsanır olmakta sonra. O şeyi sevmek yetmez olmakta. O sevginin herkes gibi gösterilmesi sevmekten daha önemli sayılmakta. Kardeşlerim usul kavga sebebi yaratmak. Usul gelse gelse yol manasına gelir ve eğer gerçeğe gitmekse maksadınız herkes kendi yolunu bulmalıdır. Siz bir ana yol yapar ve gerisini yasak ederseniz eğer dedi ya yol yolsuzluk ya da yolsuzluk yol olur dedi. Bana hiç bakmayın, burayı ben de şey yapamadım. Yani. Ama yani e, usul usul dinleyin, efendi olun diyor yani. Evet, evet. Birisi adres sorduğu vakit, evet. evet adam gibi tarif edin. Yollarda trafikte, trafikte... Hani ha, bazısı dağılır, mesela dağılır. ana yolu söyler de diğerlerini. Söyle. Ne diyor ya? Yani efendim, efendim. siz... Efendi olun gerisini bize bırakın onu diyor. Yani. <gülüyor> Peki hocam sizin bunun için para almanız doğru bir yol mu? Ne ne ne parası dedi ya para başarısız daha çare değil de dedi evet, yani. Ben de ben. söyledim efendim ne parası ya? Bakın ben sizi az önce de uyarmadım bu bizde usul soru cevap şeklinde değildir kızım oturun dinleyin. No, yok böyle bir usul yok benim bildiğim. İsteyen istediğini istediğini sorar. Hocam, genelde sormazlar yani. Şimdi. Hayır efendim usule uymayana atarım dışarı. Evet. tanrım yine usul. Vallaha söyler değil mi? Tanrı mina baklava. Gel baklava. Raporunuz oldu söyleniyor doğru mu? Evet raporum Şimdi var efendim. Ah! Mahir içerde mi çocuğum? dışarıda anne, anne. televizyonun başında kal. Hah anne haberler başımı daha <gülüyor> başlamadı kızdım gördüm, gördüm başlamamış İsmet. Çok kötü şey yapmazlar değil mi bunlar bize? Benim amcacığım her şey olabilir artık her şey olabilir. Her şey. Her şey, olabilir. Her şey her Tam da kasedin çıkacağı sırada. Şansa bak be kardeşim ama. Fark etmedik. Nasıl fark etmedik? Çok oh. kötü tuzak. Vallahi. Kamile Şükran seni aradı mı? Yo. Beni de aramadı dünden beri kesin gitti bu sefer. <gülüyor> Ay valla ben daha fazla dayanamayacağım televizyonun başında gidiyor. Koş koş. Allah'ım sen babama yardım et. Yalnız şu an sohbete değil acil yardıma ihtiyacı var. Ya. Ah Fevdu nereden bu bu lafı? Kırk yıldır başım elbette. Dur bakayım sen dur bakayım. Başladın haberle. Ah, başladın ah, haberle. Adım, haberle. <gülüyor> ellerime bak ellerime bak. Ödüm patlıyor kardeşim ödüm patlıyor ya. Hem böyle hem böyle hem böyle. Ahmet ya ahmet ya yaptım bize de yapacağım. Evet, Ahmet ya, Ahmet ya, tamam da insan hoca için de yani Hilmi için de biraz fazla mı ileri gitti diye düşünüyor canım, hiçbir şey istemez. Aslı yani. Y yahu ne lüzum vardı direkt Tanrı'yla görüşüyorum demeye, bunu ima etsin yine gelirdi evet. insanlar. Evet. E, ne bileyim sesini duyuyorum, işte bazen içime bir şey doğuyor e, sakallı bir ihtiyar var onu görüyorum. Yahu herkes o adamı görüyor, sen de onu görür, nedir ya? <gülüyor> tamam, belki o zaman 25 alamazdık da on alırdık. Öğrenciye indirim yapardık filan, idare ederdik ya. Vallahi anne bazı insanlara ters geliyordu o laf gerçekten. Geçen ay bir adam, ne diyor bu adam kardeşim diyor odayı terk etmedim. Değil mi, değil mi? Aman, manyağın tekiydi o. Babanı ters demeden önce odadaki kadınları süzüyordu, görmediniz mi? Anne, ne yapacaksın? Manyak da var kitlenin içinde. E, değil mi, değil mi? Ayrıca hiçbir zaman hoca buraya insanlar gelsin diye anlatma. <gülüyor> ya, niçin geldiler peki? Ya <gülüyor> ne bileyim geldiler işte. Aha. Önce topal üstten bir arkadaşları geldi, sonra ardı arkası kesilmedi bu gelmeleri. Anlattıkça geldiler, onlar geldikçe anlattı o da. Ama gelsinler diye dedi. Hatta anlasınlar diye dedi. Anlattı Sade. Çünkü anlat demişti ona, sen Sade anlat. Ben tam yapamıyorum, o direkt görüştüğü için daha güzel yapıyor. Öyle ben nasıl yapacağız zırt kolay mı o? Anne, bak Allah aşkına babam gibi konuşmaya başlama. Bazen babam bile sıkıcı oluyor, bir de seni çekemeyiz lütfen. ...babanızı ne zamandan beri çekiyorsunuz siz? <gülüyor> He? Pardon, <affedersiniz>. Nereye İsmet? <gülüyor> Tuvalet be abla. Heyecandan oldum olası çişim gelir biliyorsun. Ben bunu nereden bileyim İsmet? He? Ben de niye senin çişinle ilgili bir bilgi olsun ki? Bilgiye söylüyorum be ablacığım. Niye bilecekmişim canım ben ya buram? Yahu İsmet git işe ne yapıyorsan sen <gülüyor> git kardeşim git. git. <gülüyor> evet. Hayvara bak ya. Şu Şişe gitmeden önce salonda toplantı yapıyor herif Aa, Sinirim bozulmuş, ağzımın bozulmuş burada benim. Aslında, aslında hep o pastanecinin de şerefsizliği oldu. Bir buçuk sene zam yapmadı, hayvan ol hayvan. <gülüyor> Kapısında ağladım, bari şöbiyete yap diye yapmadım. Enflasyon aldı gitti, ben. senin mi bekleyeceğim ya? Bir dakika ne demek şimdi, bu ben anlamadım bunu ardından beri bir dakika. Ha bu şu demek. Eğer bazı insanlar bir yere birisini dinlemeye gidiyorlarsa... ...o anlatan kişinin dinleyenlerin hoşuna gidecek şeyler anlatması şarttır. Ama bizim Hilmi bazen çok biçimsiz şeyler konuştu. Ne dedi, ben hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Yok, cezaevinde çocuk varmış da, arabaya bindirmişler Ayrıca de... Ayrıca onlar getirdiler baklavaları. Biz mi getirmek? Baklava, baklava. Para verdi mi insanlar? karşılığını isterler efendim. Müesseselerde müşteri memnuniyeti esastır. Biliyorsun. Ama biz de öyle mi oldu? Daha bir Allah'ın kulunu şöyle ağız tadıyla çarpmadı adam ya. <gülüyor> Çarpmıyor kardeşim. Ya kardeşim sen elektrikli hoca olarak nam yapmışsın. Çarpacaksın. Çarpmadığın gün bitersin. Allah da elektriği böylesine veriyor. Bana verecek bak ben ne yapıyorum onları. İnsanlar... ...insanlar çarpılmak için yalvarıyorlar. Para veriyorlar. Çarpmıyor adam. Çarpsana kardeşim. Salak mısın sen? Çarpsana ya! Zavallı Hilmi'nin paradan haberi bile yok. Hadi canım sen de. Haberi yokmuş. Hayır ondan gizli tutmamızı söyleyen sen değil miydin? Evet bir söylemedik ama bu kesin olarak bilmediği anlamına gelmez değil mi? E kimse söylemese kimden duyacak? Ne bileyim Tanrı'dan. <gülüyor> niye direkt görüşüyorlarmış ya? Çok öyle bir şey değil o. Her şeyi söyleyen Tanrı bunu niye saklasın? Abi, bazı şeyleri kendi arasın. Hayırlı akşamlar Adnan kardeşim hoş geldin. Hayırlı akşamlar kardeşim hayırlı akşamlar. <gülüyor> Hayırdır inşallah hiç misafirimiz yok bu gece. Evet kimse gelmedi havuç çok soğuk ondan herhalde. Ee, bir de televizyonda maç mı varmış ne? Değil mi Adnan Bey? Ne bileyim ben Allah aşkına. <gülüyor> Olsun biz de aile iç yaparız sohbetimizi. İlla bir şey anlatmak için yabancı bir yüze ihtiyac yok. <gülüyor> ben de içeri gidiyorum anne. <gülüyor> Nesi var Ramazan'ın? Hı. Hmm. Aa yok bir şey yok bir şey. Sen iyi misin peki? İyiyim hocam ben iyiyim. Çok şükür. <gülüyor> Dursun bu hocam lafını sen de kullanmaya başladın artık. Valla hoca işte. efendi... Açıkçası bu gece kimsenin... Evet nesi tam... var bu gecenin? Neden bu gece havadan çok havasızlık var evimin salonunda? Kim kim o? Kim kim? o? Kimse yok? Kimse yok kardeşim ya? Soruyorum dur. Kim? Kimsin sen? Emrullah. Kim, kim? Emrullah, Emrullah. Emrullah kimdir ya? Ha, bizim şey... Aklan Bey, bekledim bekledim, gelen giden yok. Havada çok soğuk. Ya bırak bırak, kimse gelmez artık. Bitti gitti hadi tamam. Nasılsın Emrullah kardeşim? E, e. Pek tadım yok hattı zaten doğru. Çıktı hilmi çıktı hilmi. Helme çıktı Baba. diyor, adla bir koşul. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Nesi var bu insanların? Size soruyorum, bilen yok mu içinizde insanların nesi var? <gülüyor> Cevap verin. oradasınız biliyorum. Orası duvar değil, biliyorum. İçinde insanlar var, görüyorum, duyuyorum. <gülüyor> Ay başımıza gel. <geliyor. gülüyor> E biz, e biz, bittik ya <gülüyor> mahvolduk yaa. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan Çıktı mı? Ha, çıktı, evet. Tanıtımı verdiler. O bile yetti. Ne diyor? <gülüyor> baklava fiyatına Tanrı ile konuşan sahtekar suçüstü yakalan bu. Tanrım yine baklava. <gülüyor> Dört yerde böyle kabak gibi çıkmışım, gördünüz değil mi? Bensin, ben bittim ya ben ticaret hayatta bitti ben. vallaha Her şey bitti anneciğim bu şey. benim evde kaldı başıma kaldı anne bu benim başıma kaldı Vursun neler oluyor <gülüyor> Ay ne Baklava fiyatına Tanrı'yla konuşup insanlara şifa dağıttığını iddia eden sahtekar suçüstü yakalandı. 20, Şöyle abi, sana... Yer İstanbul'un Varoş mahallelerinden Yenişehir. Tamam. Tamam. Tamam. Kişi başı bir büyük kutu baklava parası veren ekibimiz sahte şeyhin evine giriyor. Ve çok geçmeden sahte hocada geliyor işte. <gülüyor> ayaklarına kapanıyorlar. Baklavacı Hoca'nın kerametine inanıp yurdun her köşesinden evine akıl eden garibanlar sahtekarın odaya girmesiyle Adeta kendinden geçiyor, ayaklarını öpüyorlar. Hocam, siz öyle mi? Evet konuşuyorum. Tanrı'yla direkt görüşüyoruz. Kendisini seçilmiş ilan eden sahtekar babamıza açık açık böyle söyledi. Nasıl bir ilişki tarzı kuruyorsunuz Tanrı'yla? Direkt görüşüyoruz. Tanrı sizi seçti yani öyle mi? Evet bu çok açık değil Bir de dalga geçiyor üstüne. Sözde Tanrı ile konuştuklarına bir kutu baklava fiyat biçen sahtekar muhabirimize yüzsüzce cevap verdi. Hıstıklı mı cevizli mi diye sormuyorum. Baklava parasını denkleştiren çaresizleri tedavi ettiğini söyleyen Düzenbaz kameralarımıza böyle yakalandı. Bir iyileştirdiniz mi mesela? Sözde mi tedavi ediyorsunuz? Ettim evet. Deli raporu var. Sizin akıl hastası olduğunuzda dair raporunuz olduğu söyleniyor, doğru mu? Evet, raporum var. Duvarlarla konuşuyor. Daha önemli sayılma. Kardeşlerim. Sahte hoca muhabirimize duvarların içinde insanlar gördüğünü söyledi. Şu duvarın içinde insanlar mı var hocam? Evet, var. Din tacirleri ekibimize saldırdı. Kaydedildiklerini anlayınca paniğe kapılan sahte hocanın müritleri ekibimize saldırdı. Az sonra... hemen şey yapayım o zaman. Sayın Hakim Öncelikle şu hususu belirtmekte ziyadesiyle ehemmiyet şey yapıyorum. Ben de siz Yerişehir muhitinde namusuyla ticaret yapan beyaz eşya konusunda uzmanlaşmış gerek elektrikli ev aletlerinde gerekse elektriksiz tipteki ne bileyim işte böyle gırgır olur o tip Estağfurullah Sayın Hakim, ben neden sizinle gırgır gır geçeyim ben ee... <gülüyor> yok efendim ne alakası var, gırgır gır yok mudur ya süpürge yok mu gırgır? Gırgır gırgır. Hani çöpün yarızını alıyor, yarısını almıyor. <gülüyor> ben ne bileyim ne yapıyor, döndürüyor, döndürüyor halıya gömüyor. <gülüyor> yok Sayın Hakim, ben lafı uzatmak için değil ya gırgıra girmekten... Mis misal... Başlıyor, ben tabii sesimi keserim de ben ee... Yani... şeremi de niye kapatmayayım, tabii de ben niye... Bu adam bana niye devam bağırıyor behece? E hem anlatıyor hem kes diyor. Ben nasıl yapayım bunu? <gülüyor> Yok Sayın Hakim ben de işte tam sadede girecektim fakat gırgır gidecek. Yani süpürmeye faydası olmadığı gibi savunmanın da işçili etrafıdır. <gülüyor> e, sayın Hakim şimdi bu yanında duran kişiyle yani H Hilmi duran kişisiyle benim ilişkim tamamen ticaridir. Yani kendisi benim müşterimdir. Aslında bunların bunları hepsi benim müşterimdir. E, mübaşirler değildi efendim. Oh, bunlar. Via düğün altı yeri yani benim müşterimdir. Çünkü hatta Hilmi'nin bana ödemediği taksitleri vardı. Onların belgelerini ben o yaz kızıma verdim. Ya estağfurullah ben kıza niye el hareketi yapayım? Ben size kağıdı... Ya ben boşa konuşuyorum. Adam bana kafayı takmış. Ben Nasıl efendim? Evet efendim. Kendisinin bazı sohbetlerine katılışım olmuştur. Yani direktman katılmamışımdır da katılışım olmuştur. Yani <gülüyor> katılan kişilere katılmışımdır. İşte biz buna katılışım diyoruz. <gülüyor> Ve gururla, iftiharla söylüyorum bu katılışımların çoğunda ben uyumuşumdur efendim. <gülüyor> Hafifletici sebep olur diye ben öyle... Ha olmuyor mu öyle? Ha. Ama yani kendisi kusura bakmasın valla... O konuşurken benim için bayılıyordu. E çünkü kendisi Tanrı'nın sözlerini bize şey yapıyordu. Ben daha ziyade şeytanla muhatap olan bir kişiyim efendim. Yok yok yok. Allah günah yazmasın. Ben o bakımdan değil de... Yani ...şeytanın fikirleri daha ticari olmakla birlikte... ...daha eğlenceli olan... Ya ben öyle şey ki ya. Sağımın değil ben ya. Adam beni asacak konuşturuyor Hakkımdaki iddiaların hepsi asılsızdı. ile konuşan kişi ben değildim. Ha buydu. Ağzımı açtıysam şerefsizim. <gülüyor> Hem ben insanları dolandırmam ki ben onlara bir şeyler satarım. Yani neticede ben satan kişiyim. Satanist değilim, satan kişi <gülüyor> Yaşasın adalet, yaşasın adalet. <gülüyor> yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun, şerefsiz. <gülüyor> Var Senin... mısın? Süs be Dursun dur, dur, Evet evet eşiyim. Tabii tabii anlatayım. Havala niye buradayız bilmiyorum. Baklavaları getirdiler biz de yedik. Biz bir suç işlemedik. Eşim anlattı sadece. Anlatmasanız suç saydığınız şeyler de anlatmadı üstelik. Ha? Niye? E çünkü anlat demiş de ona. Sen sadece anlat. Tanrı ona anlat derken... ...şeytan da bize sattı. Böylece o anlattı biz de sattık. Şimdi herkes bağıra çağrıra sahtekar diyor ilmi için. Zavallı insanları kandırmış. Hakim Hilmi'nin hocalığı bir yalan olabilir ama bu yalanı biz uydurmadık. Birileri söylediğimize inandık. Öyle insanlar söyledi ki, üstelik inanmamak ayıp olurdu sen. <gülüyor> Bakın Hakim Bey, kocama vereceğiniz cezanın aynısından ben de istiyorum. Söyleyeceklerim de bu kadardır efendim. Hayır anne, hayır anne, hayır anne. Bir kadının... Kocası evde söyleyeceğim aklıma gelmiyor benim. Bırak artık sen, bırak artık sen, geçemeyin yanında bırak artık sen. Yalnızlık, her kimliğe doğuştan yazılı tek uğraşıdır insanın bir yaşama sırasında. Tek sermayesi, sahip olduğu tek şeydir, kıymetini bilmelidir, dedi. Yalnızdır insan. Hep kalabalıklara karışma telaşı bundandır. Kalabalık yalnızlıklar, yalnız kalabalıklar oluşur, şehir şehir ülke ülke. Kalabalık arttıkça Artmaktadır yalnızlıkta. İnsan bir ölümü istemez, bir de ondan beter bir yalnızlığı ama ikisi de muhakkak gelir başına bir yalnız yaşama sırasında. Ölümün değil ama yalnızlığın bir tek çaresi var dedi. Tek çaresi aşktır bir yalnız yaşama sırasında nefes almanın. Aşk da zaten iki yalnızın ortak bir yalnızlıkta buluşmasıdır dedi. Aşık olun. Gösterin birbirinize yalnızlıklarınızı. Nasılsa ayrılık insanın kendi tek kişilik yalnızlığını özlemesi. Sade ölüm değil, ayrılık da yaşamın emri. Evet söyledi. Ya da ben duydum. Duyduğuma göre elbet bir ses söyledi bu söylendikçe usulen söylenir olan sözleri. Evet duydum söyledi. Her duydum da ağladım. Pek çok ağlayışım sırasında duyduk. Kalbim tutanak tuttu duyduklarıma. Soruldu dedi, cevap alındı. Yaşamak dedi, tek marifetiniz, biraz özen gösteriniz. Zulüm, kimse zalimlik yapmayınca biter. Mazlum var, dahil dedi. Ama yapmayın, o daha bir çocuk dedi Tanrı. Ya gördüm neyleyim? İnsanlar vardı duvarın içinde. Ya ben hep duvara konuştum ya da duvar değil konuştu. İçinde insanlar var. Nedense beni anlasın istedim. içinde insan olan duvarlar. Bilmiyorum. Belki de ben gerçekten delirdim. Onlar haklı belki de. İçinde değil duvarların insanlar. Sadece arasındalar. İnsanlara selam veriyorum. Bilmiyorum, Allah aşkına gene başlama. Bak zor kurtardık cezaevinden. Bir dahakilerin raporunu da kabul etmeyecekler. Daha kötü bir yere kapatacaklar ha. Çok ayıp, hadi gel. Ben de bu duvarı yıktıracağım ve bir öbür oturacağım. Ecekemen için çok vallahi yapsın artık ya. Malzeli yapayım, aileli yapayım. Niye veriyorum duvara ben? Kafam duvara çarpıyor, yavaş.